hani bana Allah'ın Resulü diye hitap edin. Bu kadar. Başka da bir şey istemiyor. Efendim diyor. Evet. Efendim Allah'tır diyor. Devam et. Tamamlı yani geliyor Efendimiz diyor, Peygamberimizi Hı -hı. Efendim diyor, Bana Allah Resulü diye şeklinde haberi Efendim olan, evet, Efendim olan Allah'tır. Evet. Efendi olan Allah'tır. Bana Allah ve Allah'ın Resulü'dür ee, deyin diyor. Yani bunları böyle düşününce e, peygamberin yaşantısını böyle efsaneleştirmek anlamsız yani Kur'an'ın ruhuna da ders, siyerin ruhuna da ders. E, bu anlamda hem Araf suresi hem de Kehf suresi bizim siyer okurken aslında e, yolumuza aydınlatacak olan iki tane ayet. Yani eğer üzerimizdeki bir ağırlığı kaldıracaksa, sırtımızdaki zincirleri kaldıracaksa bizim bunu yapabilmemiz, görebilmemiz, hissedebilmemiz gerekiyor. Bu da ancak bir beşer yapabiliyorsa biz yapabiliriz. Bu önemli başlangıç açısından. Şimdi peygamberimizin dönemini sınıflandırırsak şöyle bir sınıflandırma yapılabilir. Ee, bu genelde yani klasik kitaplarda da böyle geçiyor. Ee, akla da çok uygun. Ee, bir yerde itirazımız var. Onu sonunda söyleyeceğim. Ee, klasik gelenekte ee, birinci dönem bireysel davet dönemidir. Bireysel davet dönemi dediğimiz şey nedir? Vahyin başlangıcı işte Alak suresiyle başlar. Alak suresinin ilk beş ayeti. Ee, Necim suresinin inişine kadar devam eder. Alak suresi ve Necim suresinin inişine kadar. Ee, bu yaklaşık olarak nübüvvetin birinci yılıyla üç dört diyebileceğimiz bir tarih aralığını kapsar. Yani 3 yıllık belki 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, bu aralıkta e, tespit edilen yani yorumlama itibariyle esvabın üzüle göre 25 tane sure var. Yani peygamberliğin biriyle dördü arası dersek, birinci ile dördüncü yıl arası dersek 25 tane sure inmiş. Alak suresinden Necm suresine kadar. İkinci dönem toplumsal davet dönemi diye isimlendiriliyor. E, yine bu e, işte üçüncü yıl ya da dördüncü yıldan peygamberliğin altıncı ya da yedinci yılına kadar kapsayan bir süreç. E, bu da Necm suresinin inmesiyle başlıyor. E, Hakka suresine kadar olan dönem. E, burada da yaklaşık 20 tane sure iniyor bu dönemde de. Bu yaklaşık işte iki yıllık, üç yıllık dönemde de yirmi tane sure iniyor. E, Necim suresinin özelliği nedir? Putların adı ilk defa gündeme geliyor ve açıkça lanetliyor Kur'an. Necim suresi üstünden. Dolayısıyla bu aşamadan sonra hangi dönem başlıyor? E, açıkça Lat, Uzza'ya saldırdığı zaman e, Mekke'nin peygambere karşı olan, peygamberimize olan tavrı da Değişmeye başlıyor. Yani eskiden alay ediyorlardı, ee, ama şimdi artık boykot denilen bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Üçüncü dönemde bu anlamda boykot dönemidir. Ee, yedinci yıldan dokuzuncu yıla kadar olan dönem. Bu da yaklaşık üç yıllık olan bir dönem boykot dönemi. Ee, bu da işte. E, Mehariç suresinden Rad suresinin inişine kadar geçen dönemde toplamda da 14 sure falan iniyor bu dönemde. E, son dönemde biat dönemi yani artık peygamberliğin Mekke'deki 9. ve 13. yıl aralarında Tur suresiyle başlıyor. Mutaffifin suresiyle bitiyor. Mekke'de zaten inen son sure genel kabul olarak Mutaffifin e, olarak geçiyor. E, bu dönemde ne oluyor? İşte birinci ve ikinci akabe biatları yapılıyor. E, ilk suikast girişimi söz konusu. E, dolayısıyla peygamber artık Mekke'yi terk etme hazırlığı içerisinde yani hicret. E, bu dönemde yani 9 ve 13. yıl dönemi içerisinde de 30 sure iniyor. 30 sure iniyor. 30 e, iniyor. Zaten biat döneminden sonra da Medine dönemi başlıyor. Ee, Medine dönemi de kendi içerisinde farklı boyutlara ayrılabilir. Şu anda biz onu konu dışı bırakıyoruz. Ama Medine dönemi de hani bilgi anlamında genel kabul olarak tartışmalıdır bu konu. Bakara suresinin inişiyle başlıyor ee, Medine dönemi. Ve rivayetlere göre de kimi rivayetlere göre 5 yıl sürmüş. Bakara suresinin inişi kimi rivayetlere göre 8 yıl sürmüş. Yani 5'te 8 yıl suresi arasında değişen bir süreçte Bakara suresi inmiş. Dolayısıyla biz siyer çalışmalarımızı aslında bu çerçeve içerisinde götüreceğiz. İşte bireysel davet, toplumsal davet, boykot ve biat dönemi açısından bakacağız. Bizim burada e, itiraz ettiğimiz şey şu, hani kendi geleneğimiz itibariyle. E, Alak suresinin kıraatından biraz kaynaklanıyor bu. Alak suresi biliyorsunuz ikra ile başlıyor. Fakat İkra e, neredeyse Türkçedeki bütün meallerde oku olarak çevriliyor. Şimdi okumak deyince bu doğal olarak hele kitap okumak, işte hayatı okumak. Yani kitap okumak gibi fiziksel bir şeyden tutun da... ...hine insan okumak, hayatı okumak, tarihi okumak falan deriz ya... ...öyle bir boyutta daha çok algılınıyor ama... Ee, kelimenin kendi özüne dendiğimiz zaman aslında kıraat et duyur manası çok daha baskın yani biz kendi geleneğimiz itibariyle peygamber kendi psikolojisini yani peygamberliği kendi iç dünyasında bir yere oturttuktan ve kabullendikten sonra ee, bu toplumla davet anlamındaki ilişkisi hemen başlıyor bu anlamda bireysel davet dönemi, hani böyle gizli, kapaklı, işte saman altından dönemi e, bize çok rasyonel gelmiyor. Peygamberimizin de yaşantısına çok rasyonel gelmiyor bu. Bu anlamda bizim itirazımız bu. Hani buna bireysel davet dönemi değil de belki peygamberin e, bu yeni duruma alışması dönemi olarak biz bunu algılayabiliriz. Çünkü... E, Peygamberimiz e, sıradan bir insan, çok özel bir insan değil gibi duruyor. Yani ne demek istiyoruz? E, yani böyle mesela Mekke toplumu ile ilgili büyük projeleri yok. Ne bileyim Arapları birleştirelim, işte savaşa çıkalım, İstanbul'u fethedelim. Öyle bir misyon yok yani Peygamberimiz. işte Mekke toplumunda yaşıyor. E, Mekke toplumunun hayat biçimiyle bir şekilde uyuşamamış. Ee, nasıl bir tercihte bulunmuş? Ee, işte kendini çekmiş toplumdan. Ee, evlendikten sonra da kendisi ve ailesiyle ilgilenmiş. İşte arkadaşları var. Arkadaşlarıyla e, birlikte oluyor. İşte fudul üstünden zaman zaman toplumsal olaylara sirayet et, e, şey yapıyor ama yani peygamberimiz genelde böyle çok da karışmıyor olaylara diye algılayabiliriz. Böyle bir projesi yok. Ama e, ilerleyen yorumlarda ee, bunun aslında böyle olmayabileceğiyle ilgili bazı boyutlarda açılabilir ama e, benim de kendi kanaatim yani bir insan. Öyle Mekke toplumu ile ilgili, Araplarla ilgili büyük bir projeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Öyle iddialar var çünkü. Arkadaşım. Evet. Şimdi... Arap birliğini sağlamak için. onu açacağım zaten. Kim bahsediyor onu? Ya, e, ee, i̇şte onu ilk dillendiren adam bu. İkinci kitabında bir bir şey. <gülüyor> i̇lk dillendirenden bir tanesi bu. O zaman benim. Herkesi olarak bahsediyor. Yani bunu yapabilirdi, öyle bir ortam vardı, ama ona değinmedi, ona geçmedi. İşte milliyetçilik yapabilirdi, geçmedi. Yani sadece. Ee, köleler üzerinden de gidebilirdi, yürüyebilirdi. Çok destekçisi olurdu ama onun üzerinden de yürümeli. Şimdi Seyyid Kutup şu çerçeve içerisinde söylüyor. Resul olduktan sonra söylüyor. Bana Şimdi o başka bir şey. Yani Resul olduktan sonra zaten misyonu kabullendikten sonra süreç başlıyor. O konuya biraz sonra geleceğiz. Ee, tabii yani biz e, geleni İslamcı olarak hala biz kendimizi tanımladığımız için e, İslamcılığın e, niye devam etmesi gerektiği, neden İslamcılık noktasında gitmemiz gerektiği konusunda e, bizim bir yargımız var gelenek itibariyle. Bu konuya gelmeden önce bu konuyu sonrasında hemen devam edeceğim bu konuyla bağlantılı bir şey aktaracağım, bir pasaj aktaracağım. Basra kadısı Ubeydullah bin el Hasan denilen bir adam var. Bu bu bilgilerimiz İbn Kuteybe'den alıyoruz temel kaynaklardan. Ubeydullah şöyle demişti diye başlayan bir pasaj var. Bu önemli. Ubeydullah şöyle demişti. Her yönüyle hak olan Kur'an Her yönüyle hak olan Kur'an ihtilafa delalet eder. Kaderi reddeden görüş doğrudur ve onun Kur'an'da bir mesnedi vardır. Cebri savunan görüş de doğrudur ve onun da Kur'an'da bir mesnedi vardır. Böyle diyenler de isabet etmiştir, öyle diyenler de isabet etmiştir. Çünkü bir ayet muhtelif iki veçhe delalet edebilir. Birbirine zıt iki anlama gelebilir. Bir gün kendisine yani Ubeydullah'a kaderiye ve cebriye hakkında sorular sorulmuş. Her iki kesimde isabet etmiştir. Zira kaderiye Allah'ı yüceltmiş, cebriye onu noksanlıklardan tenzih etmiştir. Ubeydullah'a göre isimler hakkında da söylenenler bu şekildedir. Zina edeni mümin olarak isimlendirenler de, kafir olarak da isimlendirenler de, fasık olduğunu söyleyenler de, hem kafir hem müşrik olduğunu söyleyenler de doğru görüştedir. Çünkü Kur'an bütün bu manalara delalet eder. Şimdi i̇bn Kutey ve önemli bir adam. Ee, Ubeydullah kendi döneminin işte Basra kadısı yani kolay bir şey değil. Bu e, miladi yani hicretin işte 250-160 o dönemlerine falan denk gelir. Ee, yani buradaki psikolojiyi bir anlamak istiyoruz. Çünkü üç aşağı beş yukarı bunlar bizim içinde yetiştiğimiz gelenin ip uçları. Yani biz tefsir okurken de Kur'an okurken de hadis okurken de kelam okurken de işte siyer okurken de bu kültür içerisinde değerlendiriyoruz. Ama 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarihin içerisinde gömüldükten sonra ya da zafiyetleri daha da belirgin hale geldikten sonra, 19. yüzyılda özellikle Muhammed e, Cemalet'in afkani ile birlikte Muhammed Abdullah birlikte gündeme gelen başka bir konu daha var. E, nedir bu? Kaynaklara dönmek. Yani işte Peygamberimiz de yani vahyin inişi ile işte bizim zamanımız arasında 19. yüzyıl kastediyorum 1400 yıl var. Bunu uzaklaştıralım, kaynaklara tekrar gidelim ki. Ee, kendimizi yeniden bulalım söyleme. Bu bizim sahiplendiğimiz bir söylem. Ee, kendi döneminde de birçok insan bunu sahipleniyor. Yani dini perspektifin, dini anlayışımızın yenilenmesi, şekillenmesi anlamında. Yenilen imanımız. Ya da itikadımızı güçlendiriyoruz. Bu şekilde de anlaşılabilir. Bu şekilde de anlaşılabilir. Ee, bu anlamda e, siyer çalışması, tefsir çalışması yani İslamcı perspektifte Hani bireysel davet e, neden bu tür ekstra yorumlar açılıyor cevabı biraz bunun içerisinde gizli. Yani biz gelenekten gelen her şeyi hemen kafa sallayarak almamamız gerekiyor. Çünkü hem peygamberde bizim alacağımız bir örneklik var hem de vahiy zaten kendisi bizim için sorumlu olduğumuz şey. E, bundan zaten imtihana tabi tutuluyoruz. E, bundan dolayı e, zaman zaman farklılıklarımız olacaktır. Bu da İslamcılığın kendi doğası itibariyledir. Ee, sol tarihde işte geleneğin tepkisi böyle olunca yani bunu böyle itmekten başka da bir yol kalmıyor. Çünkü öne çıkan gelenek bu. Yani daha çok belirgin hale gelen çizgi bu. Yoksa bu çizgi içerisinde işte İmam Ebu Hanife'nin temsil ettiği bir gelenek var. Ee, mesela biz o gelenin de sahipleniz. Ray Ecoli dediğimiz şey. Ama o çok belirgin bir hale gelememiştir. O anlamda söylüyorum. Ee, bir başka nokta. Bir başka nokta. Yine bir ayet okuyacağım Rum suresinden. Ee, Rum suresi 8. Yıl, 8. yıl, Risaletin 8. yıl surelerinden bir bölümünü okuyacağım. İnsanlar, elle, i̇nsanların eli, elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. İnsanların elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Mekke'yi tam anlatan bir ayet bu. Yani 8. yıl itibariyle hem dünya ile ilgili bir perspektif de anlatıyor ama Risalet öncesini de anlatan bir şey. Çünkü Kabe var. Ee, Kabe Mekkeliler için, Kureyş için inanılmaz bir gelir kaynağı. Derveze'yi okuduğunuzda bunu daha iyi göreceksiniz. Ee, Araplar, Mekkeli Araplar, Kureyşli Araplar hiç de öyle bedevi gibi falan yaşamıyorlar. ...gayet lüks. Ee, yani o dönemde olabilecek olan hangi lüks varsa o lükse sahipler. Yani Kisra'nın sarayında ne varsa ee, Ebu Cehil'in evinde de o olabiliyor. Ya da Ebu Sufya'nın evinde o var. Umeyyevulların evlerinde onlar var. Ee, bu anlamda ee, Mekke'de din ve ticaret çok böyle iç içe geçmiş... ...bir durumda. Bu ne zamandan beri böyle? Bu Hazreti İbrahim'den beri böyle. Biliyorsunuz Mekke'yi kuran Hazreti İbrahim... ...Kabe ile başlıyor. Ee, Hazreti İbrahim... ...işte zemzem suyunu falan ortaya çıkartıyorlar. Hikayeyi biliyorsunuz. Hazreti İbrahim vefat ettikten sonra... ...olay kime kalıyor? Oradaki işleri idare etmek... ...Hazreti İsmail'e kalıyor. Ee, Hazreti İsmail'in de işte oğulları falan oluyor. O oğullardan gelen bir Adnan oğulları denilen bir, bir grup var. Kureş kabilesi kendini ona nispet ediyor. Biz Adnan oğullarındanız diyor. Yemen'de, Yemen'de, Yemen'de. Yemen'den evet. bir e, kabilenin. Ama Hazreti İsmail'in oğullarından bir tanesi. E, kaynaklarda şöyle geçiyor. Hazreti İbrahim, e, yani böyle. Bir kavim daha geliyor oraya. O kavimin çevreye yerleşmesine izin veriyor. Şu anda kavimin adını hatırlamıyorum. E, fakat şöyle bir şey var. Yani Kabe'nin yönetimi, hacılarınla ilgili işler tamamen bana ait. Diğer işleriniz size ait. Ama bu alana karışmayacaksınız. Bu şartı kabul ediyorsanız yerleşin ve yerleşmeye başlıyorlar. Haşim oğlu ailesi var. Haşim ailesi var. oğulları değil. Çok eskiden bahsediyorum. Çok çok daha önceden bahsediyorum yani Hazreti İsmail döneminden bahsediyorum ee, sonra bir başka kabile daha geliyor Huza'lar Huza kabilesi geliyor bu torrada tabi Hazreti İsmail artık vefat etmiş ölmüş dolayısıyla onun koyduğu kurallarda karizmatik lider ortadan çekilince e, tabi kurallarda yeniden yorumlanıyor din ve ticaret işe geçmeye falan başlıyor e, ve Kabe o dönemden itibaren e, böyle göz dolduran bir yer haline gelmeye başlıyor zemzemin etkisi var Kabe'nin etkisi var ve bunlar ticaretle de birleşince Hani orada bir rant bir rant kaynağı oluşuyor kuza kabilesi de e, bu rantı almak için e, Mekke'nin çevresine bir şekilde yerleşiyor ve e, diğer kavimle savaşarak e, onları bir şekilde Mekkeden uzaklaştırıyor ve huza kabilesi, e, kabilesi Mekke'nin hakimi konumuna geliyor ee, kaynaklara göre 200 yıl 300 yıl Huzak Bilesin etkinliği devam ediyor Mekke'nin idaresinde ee, ne zamana kadar Kusay bin Kilab'a kadar Kusay bin Kilab kim ee, peygamberimizin büyük büyük büyük dedesi Kusay bin Kilab e, Mekke'nin e, demeyelim de Kureyş'in kurucusu olarak düşünün eee Kusay bin Kilap yine böyle soylu bir aileden geliyor. Huzak ee, kabilesinin kızıyla evleniyor. Son şeyin adı neydi? Ama bu arada İsrail yoktan yoktu değil mi? Yok. Amr bin Luhay. Amr bin Luhay Mekke'nin son lideri yani Huza kabilesinden evleniyor Kusay bin Kilap kızıyla fakat kısa bir zaman içerisinde Amr bin Luhay ölüyor ve kızından dolayısıyla Mekke'nin yönetimin bana, bana geçmiştir diye iddiada bulunuyor Kusay bin Kilap. E tabi diğer Huza kabileleri diğer Huza'nın oğulları itirazmalar ediyorlar ee, işte Kusay bin Kilab'ın teyze oğulları, bağlantıları var Yeslip üstünden onları çağırıyor bir savaştır kopuyor ve e, 440 yılında milari 440 yılında Kusay bin Kilab Mekke'nin tek otoritesi oluyor tek otoritesi oluyor ee, bu Amri bin Luhay'ın bir özelliği daha var ee, Şam'a giriyor. Şam'da putları görüyor. Niye bunları tapıyorsunuz? İşte bereketli oydu buydu falan filan. Hoşuna gidiyor mevzu. Putu alıyor Kabe'ye koyuyor. Kim o? Ee, Huzan'ın son kralı. Amr bin Luhay. Kabe'ye ilk putu koyan adam bu. Nereden alıyor? Suriye'den alıyor. Hı. Urza ismi de oradan geliyor. Evet. evet. Aynen öyle. Böyle bir olay var. Sonra Kusay Bin Kilav'ın dört oğlu oluyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Kabili olgusunu, Araplarda kabili olgusu çok önemli. Yani bu kabili olgusu hem peygamberin peygamberin davetinin hem avantajı hem dezavantajı. Avantajı şöyle Haşimoğulları ya Muhammed bizim kabilemizdendir diyerek iman etmeselerde koruyorlar, himaye veriyorlar. <gülüyor> Diğerleri de akıllarına yatsa da ama oğullarından diyerek e, iman etmemeyi etmiyorlar ya da geciktirebiliyorlar ya da erteleyebiliyorlar. Bu anlamda kabili olgusunu anlamak daha iyi anlamak için bunu e, anlatıyorum. E, Milyar 440 e, Kulay bin Kilab <gülüyor> Mekken'in tek otoritesi oluyor. E, Kusay bin Kilab'ın dört tane oğlu var. Abdutlar, Abdul Menaf, Abdul Abdul Kusay. Abdul Menaf önemli bir adam. Genç yaşta olmasına rağmen tacir, ticaret dolaşıyor, zenginleşiyor diğerlerinden daha hızlı. Aynı zamanda cömertliği diğer erdemli özellikleri dolayısıyla da toplumda daha böyle belirgin bir hale geliyor. Kusay Bin Kilab'ın zamanında bunlar oluyor. Hani Olayın dengesi bozulmasın diyerek Mekke'yi aslında dört oğlu arasında ...paylaştırarak bir denge siyaseti yapmak istiyor. İşte sen hacıların su ihtiyacını karşıla... ...sen hacıların yemek ihtiyacını karşıla... ...sen Nedve Meclisi'ni... ...Nedve Meclisi'ni de ilk kuran Kusay Bin Kilaf. Ee, orada işler görülüyor Mekke'nin işleri ee, anlamında. Özellikle Abdülmenaf ve Abdutlar arasında bir rekabet söz konusu. Yani Mekke'yi kim yönetecek anlamında... Ee, babası Abdulları, Kusay bin Kilab Abdulları Mekken'in başkanı yapıyor. Ee, Abdull Menafa özel bir görev vermiyor. Fakat Kusay bin Kilab vefat ettikten sonra Abdullar oğulları ile Abdull oğulları arasında bu mesele problem oluyor. Yani Mekken'in yönetiminin rekabeti Kusay bin Kilab'ın ölümü ile birlikte hemen başlıyor. Yani bahsettiğimiz yıllar işte miladi 440 üstüne bir 10 sene daha koysanız miladi 450'lerden falan bahsediyoruz. Yani peygamberimizin doğumundan 150 yıl, 200 yıl olan olaylar bunlar. E, bu Abduddar ve Abdülmenaf oğulları rekabetinden dolayı Kureyş ikiye bölünüyor. E, hem Abduddar oğulları hem de Abdülmenaf oğulları... Tabii diğer kabilelerle Mekke'de yaşayan diğer kabilelerle diğer ailelerle ittifak kurmayı tercih ediyorlar. İşte Abdullah oğulları, Mahzun oğulları, Camuh oğulları ve Adi oğullarıyla e, ittifak kuruyorlar. Bunlar ahitlerini ellerini kana batırarak yaptıkları için Ahlaf grubu deniyor bunlara sonrasında. Diğer tarafta Abdülmenaf oğulları var. İşte Eset oğulları, Zühre oğulları, Teymo oğulları, Haris bin Fih oğulları ee, bu, bunlar bu ittifaka giriyor. Bunlar da ellerini güzel koku döküldüğü bir su var. Onun içine ellerini soktukları için bunlara da müteyyibin, güzel kokulu anlamında müteyyibin grubu deniliyor. Ee, bir de tarafsız kalanlar var. İki ee, iki tane aile de tarafsız kalıyor. Amir oğulları ve Muharrar oğulları diye. Mekke'de bu rekabet Ahlaf grubu ile grubu arasındaki rekabet devam ediyor. Şimdi biz ittifaklara baktığımız zaman aynı ittifakları biz nerede göreceğiz? Hılful Fudul'de göreceğiz. Hılful Fudul'e ee, ilk önce gelen, ilk önce giren bu işin içerisine Yine Abdülmenaf Oğulları ve ittifak harici, halindeki olan e, grup. E, peygamberimiz de Abdülmenaf Oğulları soyundan geliyor, soyundan geliyor. E, Ahlak grupları ile müteyibin grupları arasındaki rekabet tabi çok üst boyutlara taşınıyor. Yani kanlı ölümler falan oluyor. Böyle bir anda kabile savaşları neredeyse dönecek. Hatta döndüğü dönümler de oluyor ve barış şartlarını bir şekilde herkes ikna alıyor. Yani herkesin geleceği açısından. Ee, ve Mekke'deki görevleri paylaşıyorlar. oğulları Kabe Perdedarlığı, Sancak ve Nedve'nin yönetimini bunlar alıyor. Kabe Perdedarlığı, hele Kabe'ye girmişler çıkışta açılıyor kapatılıyor falan. Sancak savaşlarda, Sancak'ı kim taşır mesela? Umeyoğulları taşır eee net ve danışma meclisi Ab bunlar Abdül oğullarında, Hacıların sulanması, yani onlara su verilmesi, sikaye, ee, bunların doyurulması, Rifade refaye, refa ee, bunlar da Abdul Menaf oğullarının. Abdul oğullarının. Ee, bu şekilde bir denge siyaseti kuruluyor Mekke'de. Eee Abdul oğullarının 4 oğlu oluyor Haşim, Muttalip e, Abdüşems ve Nefal diye Abdüşems bu Umeyye oğulları dediğimiz kısım buradan gelecek. E, Haşim oğullarından da peygamberimizin soyu gelecek. Ve e, buradaki tartışma süreç içerisinde Abdülmenef oğulların Mekke'nin yönetiminde daha etkin oluyorlar. E, fakat bu sefer ailelerin kendi içinde bir tartışma başlıyor. Rekabet başlıyor. Haşim oğullarıyla ...Umeyo'lu arasında özellikle. Ee, bir tartışmalar rekabet başlıyor. Ee, bu çerçeve içerisinde ayetler iniyor. Peygamber bu kabile olgusu içerisinde e, ittifaklar geliştirmeye çalışıyor. E, siyer, yani Siyer'i takip ederken bu kabile olgusu bu anlamda önemli. Önemli. Bundan dolayı e, bu bilgileri veriyoruz var ama yapın böyle oradaki geçen tesisleşme yüzü bireysel bir tek top bir kabriymiş olmana getirdi bir aidiyet duygusu var. Evet. Orada evet. hareketler gördün mü sonuçta? A Aynen öyle. Ee, davet dönemine baktığımız zaman da çok belirgin işte Haşimoğulları, Ümeyye eee ve Maksunoğulları ve Ümeyyoğulları özellikle Maksunoğulları eee o Mekke'nin en zenginleri. Ümeyyolularından da zengin. Fakat Bedir Savaşı'ndan sonra Maksun oğullarının Mekke'deki etkinliği bitiyor. Ve Ümeyye oğullarına geçiyor. Peygamber'in vefatından sonra da en büyük çatışma ve ortamı da Ümeyye oğulları ve Aşim oğulları arasında. Evet. Yani Hazreti Ali ile şey arasında dönecek. Yani aslında bu rekabet e, devam ediyor. E, Hazret Ali dönemine kadar da bu rekabet gidiyor. Hatta Hazreti döneminden daha da ileri gidiyor. İşte Emevi nefretiyoruz. devleti devletiyoruz. Nasıl? Onca neydi halifelik meselesindeymiş kabile meselesindeymiş. <gülüyor> <gülüyor> yani insan, insan tabi zaman <gülüyor> zaman da şey yapıyor. Yani e, bunu çok fazla abartmamak gerekiyor belki ama yani kabile olgusunu bizim e, aklımızda yani değerlendirirken kabile olgusunu mutlaka şey yapmamız gerekiyor. E, yani mesela akide önemli değil mi tartışması bunu daha sonra yapacağız. Ama yine sosyolojik olarak şu anda incelemeye çalıştığımız için onun için kabile ortaya çıkıyor. Ama akide başka bir şey. Onun da etkisi tartışılmaz. Ama bugün de hala yani bir anlamda hani benim insanındır anlayışı üzerinden kabile olduğu hala var. Bizde de öyle. Yani hala. Var. Yani insanlığın doğasında var. Evet. evet. Mekke'nin böyle bir yer. <gülüyor> ee, biraz peygamberimizden bahsedelim. İşte Hira Mağarası hikayesini biliyorsunuz. Hira Mağarası. Peygamberimiz 35'li yaşlardan itibaren, 35'lerden, 36'lardan itibaren... E, ...yılın belirli dönemlerinde Hira Mağarası'na gitmeye başlıyor. E, i̇şte alıyor yiyeceğini, içeceğini. Bir şey söyleyeceğim. Evet, neyse, yani. Yiyeceğini, içeceğini alıyor. E, Hira Mağarası'na gidiyor. Orada inzivaya çekiliyor. Fakat bu Peygamberimize has bir şey değil... Yani o dönemde bir uygulama. Yine bir kamp diyelim ya yani da kişisel Evet. Şey Peygamberimiz bunu düzenli olarak yani 4 yıl, 5 yıl sürdüren nadir insanlardan bir tanesi ama e, özellikle Hanifler bunu yapıyor. Hatta Mekke'de dediğim gibi böyle bir alışkanlık var. Kafasını dinlemek isteyen alıyor boğutçasını. Daha çıkıyor bir hafta, 10 gün. Şeyi e, bitinceye kadar, e, yiyeceği, içeceği bitinceye kadar orada kalıyor. Haniflerken e, yani o... İbadiyenin gelen, gelen metinlerin gel, gel. evet. karşılığı var mı o, o zaman Tabii şimdi onu geleceğiz o noktaya. Tamam, o şimdi o noktaya geleceğiz. Evet. Sen cümlesini söyle, belki kaçar. Peygamberimizin doğum yılı belli mi? Ona değindiniz mi? Değindiniz şimdi mi? geliyor, şimdi onun hemen söyleyeyim. Şimdi Peygamberimiz e, tam olarak doğum tarihi belli değil. E, belli Yıl olarak da belli değil. Şöyle e, Muhammed Hamidullah 569 diyor. 569 Haziran Kendi kitabında geçiyor İslam peygamberinde Ama genel kabul Haziran e, 571 olarak Geçiyor Yani arada 2 yıllık 3 yıllık bir zaman dilim şey var, var takvimde var Onları dikkate alarak şey yapıyorlar yani. Onları dikkate alarak şey yapıyorlar İşte bu Nisan diyor, ha? Nisan diyor. Ha, doğru, doğru. Haziran nerede Nisan, Nisan, Nisan, Nisan, Nisan, Diyanet, Diyanet, Nisan işte, Ay takvimi onun maksud yani oradaki şey ondan kaynaklanır olabilir. Ee, Diyanet dediğin gibi Nisan diyor, Nisan'a. Nisan <gülüyor> evet. Yani o öyle bir abi. yani devlet rical açısından da öyle olabilir. Onun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyanet Nisan bunlar bazı 19'un katı evet. değil. 500 <gülüyor> mesela rivayetlerden bir tanesi şu ee daha çok sanırım ona dayanarak tespit etmeye çalışıyorlar peygamberin doğduğu yıl ee ne oluyor? film hadisesi oluyor evet, doğduğu yıl, yıl. Fil. doğduğu yıl, yani yıl, yıl. yıl. Fil vakası açar mısın onu biraz? Ebrehe Kabe'yi yıkmak için geliyor ya tam, tam, tam, tam, tam. Ee, doğumuyla bu Ebrehe meselesi arasında işte rivayetlere göre 50 gün diyen var, 60 gün diyen var, 70 gün diyen var. Yani böyle iki aylık, üç aylık bir zaman dilimi gibi gündeme geliyor. Oradan yola çıkarak verdiği bu tür tespitler yapılmaya çalışıyor olabilir. Ama e, Fil hadisesi önemli bir hadise. E, fil hadisesi neden önemli bir hadise? Abdullah Muttalip ile e, Muhammed arasındaki ilişkiyi bizin iyi anlamamız gerekiyor. E, bu da bizim genelde siyer kitaplarımızda atlanan bir şey. Daha çok işte dedesi ona gözü gibi baktı ama Allah Allah. E, şeyin bir özelliği var Abdülmuttalib'in. Ne? Özellikle yaşamının sonlarına doğru e, bir kere çok cömert bir adam. Zenginliği cömertliği, zenginliği cömertliği zenginliğinin ötesinde. Malını çok hacılara su dağıtmak konusunda ve yedirmek konusunda dağıtıyor. Ve bu konuda ikram bunların hepsi. Bunların ücretini falan da almıyor. Yani Ve yani. müthiş bir şekilde zayıflıyor ekonomik olarak. Ama ee, Arap dünyasında şey Kisra'nın sarayında, Bizans sarayında tanınan bir adam. Habeşistan sarayında tanınan bir adam. <gülüyor> bir kere Zemzem'i yeniden bulmuş adam. Evet. Şimdi Zemzem Mekke için çok efsanevi bir adam yani. Öyle söylemem gerekiyor. Hı hı. E, bu Huza döneminde, Huza kabilesi döneminde Zemzem kayboluyor. Şeyi devredeceklerdi ya Kusay bin Kilab'a devretmek zorunda kalınca en son Zemzem'i de yıkıyorlar, yakıyorlar böyle bulunmaz bir hale geliyor ve Zemzem yok. Yani Kusay bin Kilab'dan 440'dan işte fil hadisesine kadar yani Abdülmuttalip ne zaman bulmuşsa onu o döneme kadar Mekke'de zemzem yok. yok. Bir hikaye. Yok. Şimdi zemzem hem Hazreti İbrahim'le hem bir boyutu var. Hı hı. Ee, hem de toplum su ihtiyacını oradan karşılıyor. <gülüyor> Çok büyük bir kısmı da. Ve zemzem yok olmuş. Abdülmuttalip zemzemin uzanan adam. Efsane. Bu anlamda bir kere Kureşte kimse e, onun sözünün üstünde söz söyleyemiyor. Zemzemi buldu diye mi? İtibar. Bir tanesi mı? bu. İtibar. E, çünkü. Zahri Hümetmen'in de o yapıyor değil mi o dönemde? Tabii. O dönemde de o yapıyor. E, şöyle bir projesi var. Kaynaklarda geçiyor. Zemzemi tekrar bulunca bunun yönetimini tamamen biz alalım. Haşimoğulları olarak. Ama diğer aileler karşı çıkıyor. Neden? Çünkü bunu hacılar falan geliyor ya. Onlara satmak istiyorlar. Karşı mı Hayır. Yani Umey oğulları, Mahzun oğulları diğer kabileler. Yani Zemzem'i sen buldun, eyvallah ama Zemzem Mekke'nin ortak malı. Su da çok değil. Bu senin yani. değil. Su da çok değil Sonra Muhammed çıkıyor mu Allah'ım? <gülüyor> Artık'ı muhtelikten bahsediyoruz daha. Eee, oradan başlamış diyorsun, <gülüyor> yani aralarındaki sürtüşme sürekli tekrarlanıyor aslında bir konudan dolayı bir konudan dolayı gündeme geliyor bunun için zemzem Mekke için önemli bir olay zemzenin bulduğu için ee, şehrin önemi bin önemi önemli tabi Hazreti İbrahim'in geleneği kaybolduğu için ee, yani insanlar erdemli de olsa işte içki içmek gibi bir takım gelenekler onlarda da var. Abdullah de var. E, fakat hayatının son dönemlerinde, mesela içkiyi bıraktığı ile ilgili bazı rivayetler var. Hatta bazı rivayetlerde e, Mekken'in mevcuttaki işleyen dinini bu putlara tapmayı yeniden sorgulamaya başladığı e, ile ilgili rivayetler var. E, ondan sonra. Ee, bu konuda insanlarla konuştuğuna dair rivayetler var. Ebreğe karşısında develerimiz... Ona geleceğim. Ha, ona geleceğim. Ee, çünkü Ebrehe psikolojisi burada aslında kendini gösteriyor. Şimdi Makkiye ticaret merkezi olduğu için e, bu yani Bizans'ın da gözünü dolduruyor. E, göz, gözünü götürmüyor. Roma'nın da Roma diyorum. Sansar'ın dilinde gözünü götürmüyor. Eee Habeş, Habeş Krallığı var. Habeş Krallığı da e, bu işin e, Habeş Krallığı da Kabe'den memnun değil. Oradaki ticareti kendi ülkelerine kaydırmak için projeleri var ama Kabe'yi yıkmak sadece neredeyse Habeşlerin işine geliyor. Hı. Aklına geliyor. İşte orduyu topluyor. Orduda filler falan var. Kabe'yi yıkmaya geliyorlar bildiğiniz gibi. E, Mekke'de bir Allah'ın kulunun karşısına çıkmıyor. Sadece Abdülmuktalip karşısına çıkıyor. Ebrehe de tabi bekliyor ki bir şey söyleyecek. Yani Mekke ile ilgili öyle demiyor. Benim koyunlarımı ver. Ben çekileyim. Şaşırıyor. Yani ben sizin şehrinizi yok edeceğim. Malınıza el koyacağım. İşte malımı zaten alıyorum. Malımın koruyucusu benim. Ama Kabe'nin koruyucusu Allah diyor. Onu da koruyacak olan odur diyor. Ve malını alıyor gidiyor. Sonra işte fil hadisesini ee, böyle en iyi şekilde anlatan fil suresini aklınızdan geçirin. Ee, onları yenilmiş ekinler gibi yaptık sizcile birlikte. Bu Mekkel altının tutulmasına kadar doğru. Yani savunmaların gerekiyor. Yani şeye gibi biraz mı? Şahpura operasyonu gibi şeyi bırak türbi. Yolma çok benziyor. Nasıl <gülüyor> ki? Şöyle. Nevvi metodu deniyorlar mesela ee, şu. Şimdi Kureyş ve Araplar e, çok dağınıklar. E, bir yandan Bizans, e, bir yandan Habeş, e, bir yandan Salçane arasında sıkışmış durumda. Yani o zaman Mekke bir site devleti gibi bir şey yaptı. O kadar. Tabi site durumda. devleti. Bu e, geçmiş dönemde Bizans, e, pardon Salçaneler bir kral gönderiyorlar. Gitmek Mekke'nin kralı sensin. İşte, kabileden birisi kağıt getiriyor. Ya da nasıl öyle şey getiriyorsa bakın işte Bizans beni kral ilan etti. Ee, fakat bir işe yaramıyor. Yani Mekke toplumuz dengeler üstüne giden bir toplum. Bu anlamda site yönetimi var. Sizlerin dediğin gibi. Ee, fakat ee, Arap kavmi Arap coğrafyasına da sıkışmış bir durumda. Yani işte ticaret yapıyorsun, Bizans'la iyi geçinmek zorundasın. Vergi veriyorsun, ağız kokusunu çekmek zorundasın tabiri caizse. Habeş'e gidiyorsun, Habeşler ayrı bir dünya. Onların isteklerini eline getirmek için. Yani Mekke aslında sürekli diken üstünde. Çünkü e, yani adam almak istese alır gelir. Ama onlar kendi iç karışıklıkları dolayısıyla buna çok fazla şey yapmıyorlar. İşte mesela Habeş olayları yani Ebrehe olayı onların hafızasında çok taze. Adam Habeş'ten kalkıyor Kabe'yi yıkmaya geliyor yani. Ve Araplar buna karşı yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü Arapların bir düzenli ordusu yok. Olay kabile ruhuyla yürütüldükleri için rasyonel bir karar veriliyor aslında diye düşünüyorum ben. Abi sen dedim bir defa olaydan sonra böyle Kureyşlerin yani diğer kabilelerden böyle üstün oldukları bir görüşü de yayılıyor. İşte şimdi onu anlatacağım. Adamlar çok rahat ticaret yapıyorlar. Evet. Hırsızlar bile adamların tervanların yolunu kesmiyor. Bu İbrahim olayı, Fil olayından sonra Araba'dan Şimdi şey galiba bu. Haçlı seferlerinde de bu. Araplar hep böyle bir araya gelemedi. Ya da o dönemde mesela Mekke döneminde işte şülaleler üzerine bir dengeler var. Haçlı seferlerinde emirlikler üzerine İki kardeş, hiçbir bölgevi. Evet. Bir oğlan <gülüyor> hatta aşılarla ittifak bile kurabiliyorlar. Doğru. <gülüyor> Şu anda rakpası ortadan azalacak. Bugün de gerçekten çok parçalı. Seylem Amerikalı islerle Ama işte hala kabul etmesi bu <gülüyor> yaygın ama etkin. Yani sanırım Müslümanların kendi içindeki, içindeki problem bu sadece Araplara asıl olan bir şey değil. Buna benzer şey bizde de var. Mesela biz Türklerde de işte Osmanlıktan gelen işte dünya bizim etrafımızdanıyor. Biz İsm İmparatoruz anlamındaki şey de var. İbrahim istiyor ya bunlara. Şimdi Fil suresi, Fil hadisesi önemli bir hadise. Kureyş'in ticaretinin artmasını ya da kolaylaşmasını sağlayan bir hadise. Hani amiyane tabirle Kureyş aslında diğer Arap kavimleri arasında, hatta diğer bölge devletleri arasında, bu hadise yerde duyuluyor. Ee, şimdi biz tabi ayetleri okuduğumuz zaman, işte kuşlar geldi, attılar. Böyle mucizevi bir olay gibi algılıyoruz ama yani mucizevi bir olay şeklinde de olmayabilir. Hele yani kuşlar geldi, taş attılar şeklinde değil de, mesela bazı yorumlarda, e, geçiyor o kaynaklarda, örneğin Mekke'de hiç kızamık aşısı Kızamık hastalığı hiç kızamık ve suç işi hastalığı hiç görülmemiş. Ama şeyden sonra görülmeye başlanmış. Bu olaydan sonra görülmeye başlanmış. Mesela bir yorum var. Yani Allah tarihe hani kuşlarla değil de hani rasyonel bir şekilde işte hastalıkla müdahale şeklinde de olabilir mi? Ee, çünkü suç işi öldürücü olabiliyor, kızamık öldürücü olabiliyor. Olay yaşanmadı mı? Olay yaşandı ama. Şimdi ayete baktığın zaman kuşlardan bahsediyor. Kuşlar ve taşlar. Amişt abi yani kuşların taş atması gibi bir olay yaşanmadı mı? E, bu yoruma açık bir konu. Yani çünkü ayetleri şöyle anlayabiliriz. Yani, evet. evet. Yani ayetlerin tahliline girdiğin zaman sicil taş manası gibi gelmiyor. Kuş olarak geçen ifade de kuş gibi değil. Olacak, evet. yani bu anlamda mikropla da bağlantılı bir halede gelebilir o anlamda yoruma açık ama her ne şekilde olursa olsun şey toplum şöyle algılıyor kuş olabilir mi? O dönem Ebrehe yani yıkamaması normal değil filiyle gelmiş onunla bununla gelmiş ve adam olmuyor yani evet. öyle de olsa böyle de olsa Kabe'ye giremiyor ve Muttalib'in son sözü Allah burasını koruyacak. Kabe herkes biliyor. Kabe ve Hazreti İsmail geleneğini öyle ya da böyle herkes haberdar. Çünkü o dönemde kim var? Yahudiler var, Hristiyanlar var. Zerdüşler var. Sasaniler içerisinde. Bunlar bu meseleden haberdarlar. Eee o dönemlerde zaten şey de var, bir peygamber beklentisi falan da var toplumda. Hem Hristiyanlar da var, hem Yahudiler de falan da var. Ee, bir de böyle bir olay olunca tabii bir anda gündem çalkalanıyor. Ee, en çok bundan yararlananlar Kureyşler oluyor. İşte lilaf Suresi de bunu hatırlatıyor. Siz o ilaflarla, anlaşmalarla buradan kalktınız. TNR'ye kadar gittiniz. Sayı yazın, kışın, kışın yazın ticaretinizi yapabilir hale geldiniz. Normalde Arap coğrafyası güvenli bir coğrafya değil. Kervanların başına şey koymak zorundasınız. Ee, güvenlik koymak zorundasınız. Ama Kureyş artık buna ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü şöyle bir konum kazanmış. Hani Allah'ın koruduğu ben de ya. Allah'ın koruduğu kavim Allah'ın koruduğu ee, kabile gibi anlaşılıyor. Ve bu da bir ikinci bir ranta dönüyor. Evet. Senin ifade ettiğim buydu. Bu helalde bir nokta. Bunlar da iyi yerden yapılmış. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hristiyanlık nereden geliyor tam olarak? Hristiyanlık, iyisi evlilik olarak ben biliyorum olayı. Hristiyanlık ne anlama geliyor? Abi onu tartışmanın sonunda yapalım. İşte akışın Tartışın bozulur yok. ondan dolayı. Ee, biraz peygamberimizin hikayesine daha devam edelim. Dediğimiz gibi Hiram ağarasında devam ediyor. Hiram ağarasındaki bu pratik Mekke'deki olağan bu bir etkinlik. De bu Şeyi hanif olması ile ilgili bir şey var mı yani o geleneğin devam şey, hani burası... yok burada bitiyor benim anlattığım yerde bitiyorlar evet. onlar bir bir şey var ha bir gibi. tane şöyle bir şey var onu hat, e, unuttum e, mutdalip Abdullah'ın mutdalip hayatının son dönemlerinde şöyle bir misyon daha ediniyor e, müşriklerde şöyle bir adet var kabeyi çıplak tavaf etmek e, Abdullah mutdalip bu konuda kendine vazife çıkartıyor ve ee, çıplak tavaf edenlerle ayrıca uğraşıyor. Çıplak tavaf edilmesini yasaklıyor. Ee, bu şekilde yapanları azarlıyor, kötülüyor. Böyle bir misyonu var. Yani hayatın son dönemlerinde hani ee, dini yaşantısını sorgulamaya başlıyor. Tabi bu dönemler Peygamberimiz açısından şu anlamda önemli. Ee, Peygamberimiz Abdülmuttalip'in yanına 6 yaşındayken geliyor. İki sene yaşıyor. iki sene bir arada olabiliyorlar. Yani sekiz yaşında falanken, sekiz dokuz yaşlarındayken Abdülmuttalip vefat ediyor. Dedesini kaybediyor. Ama bu iki yıl içerisinde Mekke toplumunun hele konuşacak kadar bir hikayeleri var. İşte onsuz yemek yemiyor, katılmaması gereken, yani çocukların hiçbir çocuğun katılmadığı toplantıya torununu götürüyor. Böyle bir özelliği var. Bir de Muhammed e, isimle ilgili özel bir şey var. İsmi de dedesi koyuyor. Yani Abdülmuttalip koyuyor. Evet. Muhammed bilinen bir isim değil. Yani Araplarda yaygın bir isim değil. Neden koyuyorsun diye soruyorlar. E, o nasıl cevap veriyor? E, onun ifadesi var. Çok güzel onu yazmıştım. Daha önce de o isim kullanılmıştı değil mi? Var. var ama çok yaygın değil. Çok yaygın değil. Ee, yani övünmüş olsun istiyorum. İnsanların övülmesine layık birisi olsun anlamına geliyorum. Bir cümle sarf ediyor. Şimdi Muhammed'in bir özelliği daha var. Ee, Abdülmuttalip zemzemi buldu ya zemzemi bulduktan sonra oraya tek başına hakim olmak istedi. Mi? Abdülmuttalip mi? Fakat Abdülmuttalip diğer kavimlerle anlaşmak zorunda kaldı. Çünkü Abdülmuttalip'in bir tane oğlu vardı. Ondan başka da oğlu yoktu. Haris bilmem kim diye birisi. Ve kabile ona bunu söyledi. Tamam. Sen şimdi koruyabilirsin ama öldükten sonra ne olacak? Tehdit ediyorlar yani. Senin soyun bir kişi. Oğulların yok. Bak bizim bir sürü oğullarımız var. Kabile oğullusu. Abdülmuttalip düşünüyor doğru söylüyorsunuz diyerek paylaşımı kabul ediyor ve işte Allah'a dua ediyor rivayetlerde çocuk istiyor Allah'tan, erkek çocuk istiyor ve rivayetlere göre 10 tane çocuk oluyor Bunlar, evet. bunlardan bir tanesi bizim peygamberimizin babası Abdullah ama şöyle bir adak ediyor, bunlardan bir tanesini sana adayacağım, kurban edeceğim, aynı Hazreti İsmail gibi e, tabi şimdi bu duyulan, duyulmuş bir şey değil Mekke'de. İnsanlar Allah Allah falan diyorlar. Ve zamanı gelince demek ki bunu hatırlatıyorum. <gülüyor> Sen böyle böyle demişsin. Hadi bakalım ya. Hatırlatılır mı ya? <gülüyor> yani <gülüyor> muttalip de düşünüyor. Doğru ben sözünde duran bir insanım. Yapacağım. Oğullarını topluyor. İşte bir fal çekme olayı var ya. <gülüyor> fal kime çıkıyor? Abdullah'a çıkıyor. Çöpe, Abdullah çekiyor. <gülüyor> Evet. Ama Adapolayi şeyde de var. İmranın kızı Hanne de var, Azizin Meryem de var Yani şey. Mekke'de yayıldı. Onu evet, kastediyorum. Mekke'de yayıldı. Şimdi tabii Abdullah'ın çıkmasından çok rahatsız. Ona ayrı bir son çocuk belki olduğundan dolayı da olabilir. Yani ayrı bir sevgisi var. Bunun için Muhammed de çok özel onun için. Ve yani onun kurban olmaması için hani ne yapabiliriz? Bu bir hülle meselesi araştırıyorlar. İşte hatta Medine'ye gidiyorlar. Bir tane kaide falan danışıyorlar. Olayı şöyle çözüyorlar. Sizde bir insanın bedeli ne kadar? 10 deve. Bu kısas meselesini kastediyorum. Ee, bir tarafa deveyi koy, bir tarafa çocuğu koy. Ok develere çıkıncaya kadar çevir. Ama her seferinde onar olan arttır. İşte on Abdullah, 20 Abdullah, 30 Abdullah. En son 100 deve. 100 deve de artık develere geçiyor. Kendisi ikna olmuyor. Bir kere daha çeviriyor birkaç kere daha. Hep develere gelince tamam diyor. İkna alıyor. Kalbide mutmain oluyor. 10 deve bir kölenin mi karşılığında? Bir doğrudur. insan. Bir insan. Yani Sen karşılığı. beni ben seni öldürdüm ya. Şey, on Kısas. Karşılığı evet. öldü. On deve. Ee, tabii develerin büyük ihtimalle özelliği de vardır. Kaynaklarda geçmiyorum. Bilmiyorum onu. Ee, yani de... Abdullah için yüz deve kesiliyor. Allah. Şimdi yüz deveyi aşık olur yiyemez zaten. Bu Mekke'ye yayılıyor. Yani bu bir ziyafet gibi de bir şey oluyor. Ama Abdül dedim, ben çok zengin bu kadar yüz devesi olacak kadar zengin bir adam olmadığını bu hatta kır yanım oğlum. Hani saygınlığını sadece erdemli bir insan olmasın Şöyle. E, şöyle yüzdeveyi yüzdevey ile yani bu meseleyle ilgili şöyle bir şey var. Ee, Abdullah Abdullah'ın annesi eee şimdi işte Abdullah birden fazla hanımı var. Haşim Haşimoğullarında. oğullarından. Haşim oğullarından olduğu için Abdullah direkt Haşim oğulları soyuna bağlı. Ve onun Diğer çocuklara değil, de ona çıkmasından haşim olurlar, komple rahatsız. Yani kabilece bu karar alıyorlar aslında. <gülüyor> Dolayısıyla o yüz deve meselesi de biraz kabile kararı. <gülüyor> ben öyle anlıyorum. Amanın. Ama e, Abdullah yüz deveyle kurtuluyor, Muhammed de onun çocuğu. Yani toplumda bir kere farklı bir noktaya gelmiş. Yani yüz deve böyle alınıyor yani. Yüz devinin babının babasını var yani. Yani yüz deve verdiler. Hikayesi var Yanlış yani? Yanlış dağıtursan yüz deve verdiler. Yani peygamberimizin var. bir hikayesi var yani. Evet. Mesela benim bir hikayem var mı? Yok. Sizin bir hikayeniz var mı? Yok. Ama peygamberimizin bir hikayesi var. Dedesinden kaynaklanıyor. Babasından kaynaklanıyor. Abdülmuttalip ee, bu dini sorgulamalarını ee, büyük bir ihtimalle peygamberimizin yanında yapıyordu. Yani peygamberimiz Haniflik, bu ilk dini tartışmaları onun üstünden öğreniyor. Yani işte putpareslik nedir, ne değildir, bu iyi midir, yanlış mıdır dedesinin mutlalık üstünde çok büyük etkisi var. Altı yaşından sekiz yaşına kadar peygamberimiz onun yanında. Yani dedesinin peygamberimiz üzerinde çok büyük etkisi var. Bu dini görüşlerin de yani kafasının temizlenmesi anlamında çok olumlu bir etkisi var. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Peygamberimiz 12 yaşındayken, 13 yaşındayken nereye gidiyor? Ee, Şam'a gidiyor. Şam'da Bahira ile karşılaşıyor. Şimdi Bahira ile ilgili anlatılan bir hikaye var ama kitapta bunlar geçiyor. Ee, Bahira şöyle kaynaklarda geçiyor. O onunla Siz bir anlatın. Şöyle anlatıyorlar. Özü şu. Bahira e, çocukta bir farklılık hissediyor. Kimdir bu? Kureş, e, işte dedesi Abdullah'ın deyince ha tamam. Ve çocukla biraz konuşuyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? falan. Bulut, bulut, bulut Yok bulut değil. Bir olaydı, bulut kaynaklarda çok fazla geçiyor ama e, bu, bu kısmı kabul edilebilir gibi duruyor. E, lat ve uzla üstüne yemin et, diyor. Bir olay oluyor. Ben lat ve sevmem diyor mesela. 12 yaşında. Şimdi Lat ve Uzay'ı neden söylemiyorum? Bu dedesinin etkisidir de diye ben yorumluyorum. Onun için şey yapıyor rasyonel Yoksa e, peygamberlik mührü hikaye biliyorsunuz böyle bir şey yok. E, ya da bulut olayı bunlar yok yani. Hikayenin bile haini arayacak şey. Hain yok demişim. Onu göğdürebileceklerini düşünüyorum. Aziz bakıyorlar peygamber olduğunu. Bunlar yoksa Burada peygamberlikte ispat yok. İman edersin i̇man ya da iman etmez. Eyvab <gülüyor> eyvab <ben. gülüyor> o, o kelam, o siyerin konusu değil. O siyerin konusu o kelamın konusu. <gülüyor> <gülüyor> ben de kelam dersi yapıyorum. Ayol diyor ya hani işte vahid Allah'ın peygamber olmaları bu tali şey. <gülüyor> amcası bu tali bedemişti işte. Götürün bunu. Yoksa Yahudiler anlayacak bunu peygamber olmalı mı? Yok, yok. Katması, Yani benim. O kısmı zaten özellikle anlatmıyorum. Anlatacağım <gülüyor> kısım sadece peygamberimizin dedesinin bu söylemlerinden etkilendiği. Ee, Hanıklar ilgili kısma geldiğimiz zaman biraz daha açığa çıkacak. Ee, Hanıklar'dan özellikle birkaç kişi çıkıyor. <gülüyor> e, ulu ortak konuşuyor. E, Mekkelilerle dalga geçiyor. E, Peygamberimiz de yani bir çocuk düşünün şimdi adam birisi çıkmış konuşuyor etrafında insanlar toplanır katılır ya da katılmaz. Peygamber de bunların birkaç tanesine mutlaka görmüştür katılmıştır. Yani kulak doluyor onu kastediyorum. Hmm. Diyor ki halifler Kureyşliler siz tapıyorsunuz acıkınca da yiyorsunuz. Bunlar yaşatır mı öldürür mü delirtir mi? Yani çok rasyonel konuşuyor aslında Hanifler ve peygamberimiz de bununla doluyor tabi. Dolayısıyla peygamberimiz bu anlamda Mekke'nin pratik yaşamına da çok fazla da ayak uyduramıyor. Uydurmak da istemiyor. Ay, Bunların de, kökeni anlamında. Burası da tartışmalı. Müşriklerin kutu anlayışı falan. Müşrikler putları direkt Allah gözüyle falan bakmıyor ki. Herkes öyle zannediyorlar. Direkt Allah diye takmıyorlar. Araç yok, araç yok. O zaten kesin. Evet, o da öyle diyor zaten. zaten Onda problem yok. Yani o putlara verilen isimler önemli. Onları zaman Allah, şey diyor, Allah bizi yaklaştırsınlar diye. 2. yüzyıldaki diyor put anlayışı diyor tamamen ruhsuluktur diyor. Kim diyor bu? Sahabe bilmediğin. Yani putlara diyor putun yaptığı zaman o kişinin ruhu oraya geleceğine inanıyorlar diyor. Mesela bu konuda eee delillendirmekle de şöyle diyor. Özür dilerim, bunu vermedim ama Kur'an diyor putlara seslenirken işte eee cansız varlık bir de canlı varlıkmış gibi hitap ediyor. Mesela kullandığı kişi zamirleri diyor. Hep canlılar için kullanılan kişi zamirleri dedi. İştenmem, lezi, ellezi, hüm zamirlerini kullanıyor diyor. Buna diyor akıl varlı canlılar için kullanılan zamirler diyor. Şeyi de eleştiriyor mesela. Bu kurandaki putları kastederken o taptığınız şeyler kısmını var ya. Hı hı. O o taptığınız kişiler diye çeviriyor. Tattığınız şey olmaması lazım diyor oradaki şey çünkü nesne değil canlı. Şimdi bu konuda e, en çok e, konuşulan konuşanlardan bir tanesi de İhsan Süreyya Sırma. Evet. İhsan Süreyya Sırma e, şunun altını çiziyor yani Lat dediğimiz, Uzla dediğimiz bunlar nedir bir şey midir bir canlımdır insan mıdır? Bunlar bir insandır diyor. Kimdir bunlar? Aha. Kendi dönemleri itibariyle önemli insanlar evet. ama evet. silah evet. içerisinde efsaneleşmişler. Yani gerçek mesajlar unutulmuş, insan oldukları unutulmuş ve bir puta dönüşmüşler. Evet. Ama puta dönüşürken de orada da bir rasyonelize oluşuyor tabii ki. Yani taşa, toprağa tapmıyor. Oradaki senin dediğin gibi yani onu temsil ettiği bir şey var. O şeyle ve Allah arasında işte bağlantı kuruyor. Biz bunun zaten pratiğini şu anda yaşıyoruz. Kendi toplumumuzda da var. İşte direkt biz Allah'a iman edemeyiz. Neden? Çünkü biz şu hayatın içerisinde kirliyiz. Kirli olan birisinin duası mı? Temiz, akbak kalmayı becerebilmiş olan birisinin duası mı? Onun üstünden olsun. Şefaat kavramı falan filan. Yani bu anlamda bu şefaat meselesi Sadece bizim değil, insanlığın olduğu her yerde olan bir şey. Yani Latma Uzza'yı bu şekilde anlamak gerekiyor. Bu doğru bir şey. Nerede kaldı? Peygamberimize devam edelim. Sigara mı? <gülüyor> tamam o zaman burada şey yok düşünmedim de. Bir 5-10 dakika, dakika bir mola verelim istersiniz. Öyle yapalım. Tamam. Peki abi, Abdullahi bin neydi? Şeynere tablo ne Yani rivayet kaynaklar bunu söylemiyor. Ama putları da satmıyor herhalde. Değil mi? Yani son döneminde putları da hayatından çıkartıyor. Hanikli daha çok bir arayış açılımı evet. evet. Bismillah diyelim tekrar başlayalım. En son Hira mağarasını anlatıyorduk. Evet. Şimdi Hira mağarasında. Ee, peygamberimiz 35'li 36'lı yaşlardan itibaren Şimdi en son süt gitti oradan hemen oraya geçeceğiz arada bir var mı? Var? arada ben atladığım yerler var tekrar buradan almam gerekiyor ee, akışı ben bozdum çünkü ee, peygamberimiz gidiyor Hira'ya yaklaşık 2 yıllık 3 yıllık bir süreç bu azığını alıyor Azı bitince tekrar geri geliyor yani bu konuda Hazreti Aziz'e de bir şey demiyor ee, toplumda herhangi bir kişi de bir şey demiyor çünkü oturmuş bir gelenek bu ee, Peygamberimiz dediğimiz gibi o dönemin hakim olgusuyla örtüşen bir yaşam pratiği bir türlü benimseyemiyor. Ee, kafasında bir takım meseleler falan var ama e, son tahlilde nasıl ibadet edeceği, mesela nasıl ibadet etmesi gerektiğini düşünüyor Peygamber. Ben öyle zannediyorum. Çünkü e, topluma bakıyor. İşte Kabe'yi çıplak tavaf edenler var, öyle ibadet edenler var, böyle ibadet edenler var. Yani Allah'a nasıl ibadet edilir? Allah'a nasıl şükredilir? Peygamberimiz kafasında herhalde daha çok bunları geçiriyor diye ben düşünüyorum. Ama e, siyer kitaplarına baktığımız zaman daha böyle e, peygamberin hani risalet öncesindeki de özel bir insan olduğunu vurgulamak için belki de daha böyle toplumsal sorunlara da yaklaştıranlar var. İşte aslında toplumun sorunları vardı. Toplumun sorunlarının nasıl çıkacağını tam bilemiyordu. Cevapları bulamıyordu. Bunaldığı için Hira'ya gidiyordu. Bu da bir yere oturabilir ama e, bence Haniflere geldiğimiz zaman özellikle göreceğiz. Haniflerin en çok önemsediği konulardan bir tanesi şu. Allah'ım ben sana ibadet etmek istiyorum ama nasıl ibadet edeceğimi ben sana bilmiyorum. Bu Hanifler için çok önemli bir mesele bunun nasıl olması gerektiğini de anlamak için seyahat ediyorlar. Oraya buraya gidiyorlar. Abi ayet diyor ya sen vahiy gelmeden önce delalet için değildin. Bu söylediğin şeyle çelişmiyor. mu? Yani aslında vahiy gelmeden önce peygamberimizin yani şeyin hiçbir alakası var mı? Delalet, değil, çok şey var. Bir şey olarak... var, delalet. var. Yani bir de, o, bir delaleti var. şaşırmış. Hı hı. Şaşırmış sapmış. Bunlar hepsi oturur. Hangi anlamda oturur? Çünkü peygamber bir arayışı var ama yani şimdi biz delaletten şunu anlıyoruz. Şirk içerisinde. Kuta tapıyor. Yani mesela siyer bilgileriyle bu çelişiyor. Öyle değil. Ama şaşırmış. Doğru, doğru yolu bilmiyorsun. Biz seni şaşırmış bulmuşken e, sana yolu gösterdik yetim bulmuşken ee, seni sahiplendik anlamındaki hani daha çok bunu şaşırılmışlık olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum yoksa puta tapmayla ilgili diğer bilgilerle çelişiyor. Müslüman şu anda ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Evet. Zilleti kabul edebilirim ama kafret ve terararı kabul edemem. Ama şu anda ben zillet içinde olduğumu kabul edebilirim. Zillet mi? Ama o o zaman de. Türkçe çok farklı bir yola gider ya. O zaman şeyin rivayetleri de yan doğru değil. Hani peygamber vahiy gelmeden önce, peygamber eklenmeden önce de peygambermiş gibi, peygamber olacağı gibi şeyler, rivayetler doğru değil değil mi? Tabii, onlar, yani, ya tamam, dedim doğru. ya en başta yani peygamberimizin bence en büyük olup bunaltan mesele şu yani maneviyeni çok güçlü ama böyle Hazreti Ömer gibi de hırslı değil mesela yani hani toplumu yönettiğim, şekil vereyim, lider oluyor, böyle bir havası da yok. Onun derdi şu, ben ee, Allah'a nasıl daha yakın olabilirim? Bunu arıyor yani. Bunu araması biraz dedesinin etkisi var. Biraz haniflerle dışlı olmasının etkisi var. Çünkü yani Mekke toplumu aslında dindar bir toplum olarak kabul edilebilir. E, yani hangi anlamda? Caabe'yi düzenli olarak tavaf ediyorlar. Herkes tavaf ediyor. Abi, Lübnan demişler. Çıplak yani çıplak tavaf ederken onu da hani hakaret olsun diye yapmıyorlar. Dini bir ritüel haline getirmişler. Yok, şey e şu anki düşünce de aslında olur yani. Bu e e anlamı görüyor çıplak Burada şöyle bir anlayış var. Bu elbiselerle biz çok günah işledik. Günah işledik. <gülüyor> bu elbiseleri çıkaralım. Allah'a Böyle bu şekilde cevap veririz. bir cevap. <gülüyor> mesela bununla ilgili işledik bu konu önemli bir önemli bir şey aklıma getirdi. Şimdi Kabe Hazreti İsmail'den beri tabii birkaç defa yıkılmış falan filan. Eee Kabe'yi Mekkeliler yeniden yapmak istiyorlar ama yani bunu haram paradan yapmayalım, helal paradan yapalım diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapamıyorlar, helal para yap. yok. <gülüyor> bugün bugün olduğu gibi ya. Yani. Artık o zaman nasıl yani bugün tüm Müslümanlardan rahatsız ediyor bunlar. Bugün Peki Kabe'yi nasıl yapıyorlar? Onu biliyor musunuz? <gülüyor> ee, Habet bir gemi batıyor, tamam mı? <gülüyor> Geminin Şeyleri, o işte odunları, şunları, bunları karaya vuruyor. Evet. Onları bir şekilde alıyorlar, tamam Parayla değil ama. <gülüyor> Onları geliyor. Gelirken de bir de Bizanslı mimar getiriyorlar. Bizanslı mimara KKB'yi yaptırıyorlar. Dolayısıyla abi. <gülüyor> Ve Kabe... <bir> Rumdur ya. <gülüyor> ya bir lira çekerlerdi orada. Çok uçsuzluk olayı falan oluyor. Onu bilmiyorum. Doğru. Kapanması <gülüyor> <gülüyor> Ve daha kısa. Yani Kabe'yi yapmak için helal para bulmak da çok zorlanıyorlar. yani istiyonlar için... anlatılardı biliyor musun abi? Orada yeşil bir taş varmış cennetten düşmeye. Bir tanesi ya Allah demiş, vurmuş kazmayı. Mekke sallanmış falan. <gülüyor> Ulan neden anlatılır o konuda? <gülüyor> var ya. Ama burada önemli olan nokta, helal parayı bulamıyorlar. Yani, yani. o kadar e, egzantrik bir sistem var. Onu söyleyeyim. Ya Zekeriya Aleyhisselam'ın eee mefhum dönemini bir gözden geçirirsek evet. aynı arkadaşımın dediği gibi o günkü şartlarda o gün de ahlak belayı bulması. Her şey faiz oldu. Her türlü alışveriş Şaban abinin bir sözü vardı. <gülüyor> evet. He. şimdi eee şeyler atlamışım onları da bir tamamlayayım peygamberimiz dediğim gibi 569-71 arasında doğuyor. Muhammed Hamidullah'a göre Haziran'da doğum Haziran 5569'u kabul ediyor ama İslam dünyasındaki genel, genel kabul 571 e, fil hadisesinden işte 2 ay sonra, 3 ay sonra falan doğuyor. Bunlar önemli noktalar. E, peygamberimiz doğduğunda babası yok diyorsunuz. Vefat etmiş. E, 6 yaşına geldiğinde zaten bunun 3 yılı şeyde geçiyor, e, süt annesinde geçiyor, amine, şey, e, Halime'de geçiyor. E, 3 yaşında falan da annesine geri geliyor. E, 6 yaşına kadar falan da annesinin yanında kalıyor ama zaman zaman tekrar süt annesine gidip geliyor. Mekke'nin havası dolayısıyla belki hastalanıyor falan onları bilmiyoruz. Pardon, Mekke Medine arası da 500 kilometre falan değil mi? Yine? böyle bir şeydir 570. Medine'de değil Hevazin kabilesi Medine'nin biraz daha dışında yaşıyor yani 500 kilometre değil de Medine'den biraz daha yakın Şey 300 kilometredir belki 200 kilometredir tam bunu bilmiyoruz ama böyle çok rahat bir şekilde gidip gelebiliyor mesela oğlunu görmek istiyor anne gidiyordur yani büyük ihtimalle çünkü bir annenin annelik doğası bu Hani veriyorsun, 3 yıl görmüyorsun. Böyle bir şey olmaz. Yani istediği zaman gidip gelebilir bir mesafede olması gerekiyor. Ee, Peygamberimiz 6 yaşında annesi vefat ediyor. Ee, annesi vefat ettiğimizde onu geri getiren Ümmü Eymen. Ümmü Eymen de çok fazla e, geçmiyor. Peygamberimizin hem dadısı hem de ailenin hizmetçisi. Ümmü Eymen önemli. Peygamberimizin dadısı olması itibariyle hani kişiliğin ve karakterin oluşumunda bu ee, Babası dediğim gibi 575'lerde 76'larda falan vefat ediyor. Ee, ondan sonra 8 yaşına geldiğinde e, peygamberimiz Abdul Muttalib vefat ediyor. Yani 2 yıllık, 3 yıllık bir birliktelikleri var. Bu doğal olarak onun karakterini de şekillendiren şekillendiği yıllar. Abdul Muttalib'ten etkisi anlamında kastediyorum. 577-78 yıllarından bahsediyoruz. Eee Mesela biz e, onu söyledim e, Abdülmuttalip'ten sonra himayesi kime geçiyor? Ebu Talib'e geçiyor. Ebu Talib artık onun himayesinde. E, Peygamberimiz artık Ebu Talib'in himayesinde. E, Tabi vefatı vefatıyla birlikte Haşimoğulları'nın Mekke'deki etkinliği biraz daha biraz daha zayıflıyor. Çünkü Ebu Talib e, Abdulmuttalib'in bıraktığı zenginliği çok böyle ilerletemiyor, çok fazla götüremiyor. E, hacıların e, su doyurulması ve yedirilmesi anlamındaki e, şeyler tam yerine getirememeye başlıyor. şeyden dolayı, ticaretle ilgili savaşta, ticaretle ilgili durumlardan dolayı. Haciler için orada bir sezon var mı yoksa senenin ayı kullanabiliyorlar mı? Şöyle, haramaylar denilen bir şey var. Onu biraz sonra anlatsam daha iyi olur. E, Ebu Talip, işte 8 yaşından sonra Peygamberimiz Ebu Talib'in yanında ve ticaret dediğimiz olguyu ilk önce Ebu Talip de öğreniyor. İşte 12 yaşında Filistin'e gidiyor. Sonraki yaşlarda da düzenli olarak Ebu Talip ile birlikte Suriye'ye gidiyor, Şam'a gidiyor, Habeşistan'a gittiğiyle ilgili rivayetler var. Dolayısıyla Arap coğrafyasını yakından tanıma fırsatı buluyor Ebu Talip ve ticaret dolayısıyla. 12 yaşında Rahip Bahira onun hikayesini anlattım zaten. Yani bu kadarlık kısmı doğru. Bu rasyonel. Kur'an'ın ruhuna da uygun. Ama bunun ötesi yok. Bulut vardı. Oydu buydu. Yani bunlar ee... kendi bizim ürettiğimiz şeyler, bizim ürettiğimiz şeyler o da bizim kendi ihtiyaçlarımızdan ya da sorumluluk almama isteğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü peygamber ne kadar insan olursa sorumluluğumuz da o kadar artıyor. Peygamber ne kadar melek olursa sorumluluğumuz o kadar azalıyor. Yani son tahlil o bir melek. Nasıl örnek alabilirim ki anlamında. Hmm. <gülüyor> ticar savaşları var. Ee, yani ticar savaşları Mekke toplumunu anlamak için önemli. Ee, noktalardan bir tanesi bu haram aylar var. Eşhurul Hurum. Ee, işte 11. ay, 12. ay, 1. ay. Ve bir de 7. ay olmak üzere 4 ay var. İşte Zilkade, Zilhace, Muharrem, Recep. Yani bugün de bizim bildiğimiz şeyler. Mekkeliler bu 4 ay içerisinde savaşmıyorlar. Ee, bir anlamda güvenli bir 4 ay olarak bunu düşünün. Bu 4 ayın haricinde Mekke toplumunu en iyi ifade eden bence Adiyat suresi. Kovsak. Aslında Müslümanlar gayb olarak şeyi vermiyor herde. Haram ayıların. Yok mu? Ayetle. Haram ayıların da sana savaşmayı soruyorlar diye devam ediyor Medine'de. Tam haram ayılarından Müslümanlar da yasaklanmıyor mu bu savaşmaları? Müslümanlar bunu yasak zaten. Şu olmadı için yasak. İşte ayetle birlikte bu izin geliyor. Yani kendinizi tehdit halinde hissederseniz savaş Medine döneminde geliyor. Adiyat suresini bir okuyayım. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yazıklar olsun vahye dinmez bir hışla saldıranlara. Ve içindeki öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara. Ve sabahlara kadar kıskançlıktan kıvrananlara. Pardon ben nereden okuyorum? İstanbul'u tabii çevirdim onu. Bambası bir hale getirdim. <gülüyor> celledi o zaman şeyi bozuyor <gülüyor> <gülüyor> <Adiyet. gülüyor> <gülüyor> A'da suresi Esed'den okuyorum. Rahman Rahim Allah adına. O nefes nefese koşan binek atları. Ateş saçan kıvılcımlar sabah vakti akına koşan. Böylece arkalarında toz bulutları yükselten, körcesine bir ordunun içine dalan. Gerçek şu ki insan Rabbine karşı çok nankördür ve kendisi de buna şahittir. Çünkü servet hırsına kapılmıştır. Ama bilmez mi ki ahiret günü herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktığında ve insanların kalplerinde gizli olan her şey ortaya döküldüğünde işte o gün Rableri onların her halinden haberdar olduğunu görecektir. Bu sabah vakti ak akına koşan, arkalarında toz bulut bırakan, körgesine bir ordunun içine dalan bu kabimler arası savaş ağasında ifade ediyor. Bu haram aylarını dışarı çıkardığınız zaman Kureyişi birazcık dışarıda tutalım. Araplar tam bir kaotik halde. Birbirlerini yiyorlar. Birisi birisinin malına el koymak için sabahleyin ansızın baskın yapıyor. Kadın olabiliyor, mal olabiliyor, her şey için. Zaman zaman buna benzer durumlar Mekke içerisinde de yaşanıyor. Ve bu savaşlar bir anda büyüyebiliyor. Yüz yıldan önce sürüyormuş. İşte ficar savaşları. Yüzyıllar süren savaşlar yok da evet. ee, Mekke toplumunda. Ficar savaşları var. Ficar savaşları dört tane. Ee, ficar savaşları denmesinin nedeni şu. Haram ayında kan döken kişiye facir diyor Araplar. Evet. Kan dökmek yasak. Ne zamandan beri? Hazreti İsmail'den beri. Bu Hazreti İsmail'e kadar giden bir gelenek. E, fakat böyle bir olay dört defa olmuş. İşte bu savaşlara Ficar Savaşı deniyor. Ve Peygamberimiz de son Ficar Savaşı'na katılıyor. Yaklaşık 16'larda, 17'lerde, 18'lerde falan. Ailesi çünkü yani Haşimoğulları savaşın içerisinde. O da e, destek olmak anlamında savaşın içinde ama... ...hani savaşta genelde sivretler şöyle geçiyor. İşte ikmal tedarik anlamında daha çok görevde bulunmuş. Yoksa işte adam öldürmemiş gibi noktalar falan düşüyorlar ama bilemiyoruz. Ama o savaşa katıldığını biz biliyoruz. Peygamberimiz Ficar Savaşı'na görmüş, katılmış. Bu Ficar Savaşları dolayısıyla Mekke çok zarar görüyor. Nesi zarar görüyor? Ticarete. Çünkü bu dört ayın etkisiyle Arap toplumunda bir güvenlik, bir güvenlik çemberi oluşuyor doğal bir şekilde. İnsanlar çok rahat bir şekilde ticaret yapmak için Mekke'ye geliyorlar ve gidiyorlar. Ama bu Ficar savaşların neticesinde herkesin ekonomik durumu bozuluyor. Haşimoğullarının da ekonomik durumunun bozulması nedeni bu. Haşimoğulları zengin ama Mahzunoğulları kadar değil. Haşimoğulları zengin ama Umeyoğulları kadar değil. Ve bu Ficar savaşlarından en çok etkilenen kim oluyor? Ee, özellikle Haşimoğulları oluyor. Ee, dolayısıyla bu talip o dönemde e, artık ailenin başında, Haşimoğulların başında e, bu hacılarla ilgili e, görevlerini yerine getiremez duruma gelmeye başlıyor. Bunu neden böyle olduğunu anlatmak için yani bu fiyar fiyar savaşlarıyla bağlantılı, onun altını çizmek için e, bunu anlattım. Ee, tabii Ficar Savaşları'nın bir sonucu var. Ee, Araplar bir şekilde e, Ficar Savaşları'nın neticesinde kayıplarını görerek bizim bu işi durdurmamız, tekrar haram aylardan kaynaklanan güvenlik bölgesini bizim inşa etmemiz gerek anlamında tekrar bir konsans oluşuyor doğal bir şekilde. Ee, ve bu konsansuzun oluştuğu dönemlerde bir olay yaşanır. Mekke'nin içerisinde yaşanıyor. Ee, bir tüccar, e, Seym kabilesinden bir tüccar Mekke'de malını satıyor. Fakat e, kaynaklarda öyle geçiyor. Asbin Vahil denilen adam, ticaret onunla yapmış, parasını vermiyor. Ficar savaşı daha yeni bitmiş, Habeş'ten gelen bir adam, Seym kabilesi. Ve bir anda böyle parayı vermemekle ilgili bir olay. Yani bir anda Ficar savaşı dönemine geri dönebilir. İşte bu konuda Haşim oğulları e, öne çıkıyor ve Hıfzıullah Fudul kuruluyor. Hıfzıullah Fudul ticar savaşlarının hemen arkasından ortaya çıkan bir organizasyon. İçeriyle baktığımız zaman Haşim oğulları, Mutalip oğulları, Zuhre oğulları, oğulları, Haris bin Fihroğulları. Haşim oğulları ittifakının üyeleri bunlar. Mahzun oğulları, Umey bu ittifaka katılmıyor. Ama bunun da karşısında mesela durmuyorlar. Hıfır hmm. hatırlayın. Kendileri de buluyorlar. Silahlanıyorlar. Silahlanıyorlar ve ee, Asmin Vail'in yanına gidiyorlar. Bu birkaç kere daha yaşanıyor Mekke içerisinde. Dört beş defa mesela Ebu Cehil'le falan yaşanıyor. Birkaç kişi daha var. Gidiyorlar ama Mekke toplumu tekrar Ficar olaylarına, savaşlarına geri dönmemek için problem yok. Hülfül Füdül o toplumda bir işe yarıyor. En çok oğulları bu mekanizmayı çalıştırıyor. Ee, ama bütün toplum bundan fayda görüyor. Yani Mahzunoğulların da ben karşı bir grup kurduğunu bilmiyorum. Var mı öyle bir şey? Ben bir şey okumuştum da ben ismini tamamlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karşılık bir grup oluşuyor bu şekilde. Ee, yani geçmişte var, bir rekabet var ama e, böyle bir şey bilmiyorum. Ama Hülfül Füdül ticari savaşlarından Hemen sonra kuruluyor. Peygamberimiz de o dönemde 20-21 yaşlarında falan. Sonraki dönemde de bundan övgüyle bahsediyor. Mesela Mesela yani. Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanıyorlar. Gibi şey Polis gibi bir şey var Polis gibi bir şey mi? Tabii bu, silah. Bir görev, bir görev değil bu. Yani durum vazife ortaya çıktığında Ayşim oğulları, hemen bu aileler silahlanıyor ve müdahale ediyor. Ee, müdahale ediyorlar. Olay bu kadar. Yani bir topluluk bir topluluğa zulmederse o zulmeden topluluğa karşı yetkik bir, bir, bir, bir, bir şey geliyor. Şimdi bunun içerisinde ticaret de var. var, var. Bunun içinde ticaret de var. Böyle e, Onur Şan da var. Çünkü bu e, Seym kabilesinin ilk, ilk olay bu. Onun yaptığı bir konuşma var. Çok romantik bir konuşma. Onu ben not aldım. Onu bir okuyayım. Ona gidiyor, yardım alamıyor. Buna gidiyor, yardımı. Çünkü kimse karışmak istemiyorum. Ee, Yer yani karışırsa çünkü olay bu şey yapabilir. Ee, bir anda kavgaya dönüşebilir. Çünkü Umay oğulları bu şu üstense şeyi kötü, sicili kötü. Ama Haşim oğulları ee, geçmişteki cömertlikleri, şunlar bunlar dolayısıyla daha temiz bir ilişkilere sahipler. Daha böyle kabule şayanlar. Yani Umay oğulları böyle kufur kurduğu zaman, ular bunlar kurdu ama. Amaçları ne? Yiyici bunlar. Çok da farklı şeyler düşündürebilirler. Onun için hılfulfudü de Haşimoğulları çok rahat bir şekilde kuruyorlar. Ve insanlar da çok büyük sesi çıkartmıyorlar. Yani bu mekanizma herkesin yararına çalışıyor. Bu parasını kimden alamıyor akıl dediğiniz adam? As bin vay. Hangi kabileden olduğu ile ilgili bilgi bulamadım. Tamam parasını kimden alamıyor bu? As bin işte. As bin Adamın bin adı Sem kabilesinden bir tüccar olarak geçiyor. Ee, alışverişi As Bin Vahil denilen bir adamla yapıyor. Mekke'de, Mekke'de bu adam ödemiyor. Hmm. Bu adam da ittifaklarına güvenerek zaten ödemiyor. Süleyman. O anlamda. Ee, i̇şte en son yardım bulamayınca Ebu Kuveys dağına çıkıyor ve haykırıyor. Şiir gibi bir şey söylüyor. Ey insanlar! Yurdundan ve kabilesinden uzakta kalan, Mekke'de malı elinden alınan, ve hala geçtiği yolların tozu üstünde duran bu mazlum adama yardım edin. <gülüyor> Ey Kabe'nin gölgesinde oturan adamlar. <gülüyor> Bilesiniz ki Mescid-i Haram onuru tam olan insan Mescid-i Haram onuru tam olan insanlara aittir. Dokunuyor şimdi. Evet. Hainlik ve günahkarlık elbisesini giyenlere değil. Dediği zaman işte Zühre yollarından bir adam hemen çıkıyor. yani bu cümle bizim onurumuza dokundu. Onunla konuşuyor, bununla konuşuyor falan filan. Hop, ırkın füdül oluşuyor. Bunun romantik kısmı bu. Abi zannederim. Ama bunu şu an gibi bir şey zannediyorum Ne musun en baştan Böyle yani şey anlatır zaman şey oluyor tamam mı? Doğaçlama gelişmiş ama bir anda hadi gidiyoruz. <gülüyor> ama benim hep kafamda gibi bir o şekilde. Şimdi, ficar savaşlarıyla bağlantılı düşünmek gerekiyor Ficar savaşlarında amaç ne? Bir konsensus oluşmuş. Ee, güvenliği tekrar sağlamak, haram aylardaki meseleyi tekrar güvenlik çemberine oturtmak anlamında onun hemen ardında gelişen bir olay ve toplumun bir refleksi olarak algılamak gerekiyor. F Neden Haşimoğulları? Çünkü Ficar Savaşları'ndaki ekonomik durgunluktan en çok etkilenen onlar. Diye ben kafamda böyle rasyonel bir hale getiriyorum. Şehir giderebiliyor mu? o alacağını. Ooo. Tabii çözüyorlar. Toplumda itiraz etmiyor. Adam bireysel olarak vermek zorunda kalıyor çünkü diğerleri yardıma gelmeyeceklerini deklare ediyorlar. Yani oğlum sen manyak mısın? Daha 10 gün önce ne konuşmuştuk gibi olay oluyor herhalde alırım da. Bir aynı zamanda bugünkü günümüzde vakıf medeniyet anlayışını da doğuran sebeplerden biri. Yani tabii şimdi o modern dünyada Murat'ın <gülüyor> e, söylediği gibi bir noktaya doğru yorumlanıyor ama Hılful fudur hani özünde tartıştığımızda ticaretle de bağlı bir şey. Eee fakirliği, koruma ve mekanizması e, bu yapı belirli dönemlerde bir 4-5 kere daha çalışmış. Yani sürekli de çalışan bir mekanizma değil bu. İhtiyaç Ama yani, yani ihtiyaç halinde yani böyle bir 5-6 kere olmuş. Onun haricinde zaten Mekke'de izin böyle olayların olmasına izin vermiyor. Toplumun ikselleştirilmiş bu fistiklere karşı bir şey de sık yapmıyor herhalde değil mi? Yok. Oradaki kenarlar hala işliyor. Faiz ilişkisi tabii, tabii. halen var. Hale, hale, hale. Abi mesela şey yapıyor şu an. Ondan sonra Tran Dursuncular mesela buna vurgu yapıyor. Hani Muhammed diyor kulağını yazdı diyor. E yani, Muhammed diyor toplumsal olaylara zaten diyordu. Uyanık biriydi. Daha önce de İrfan Kurulu'da üyeliği vardı mesela. De böyle Şimdi 20 yaşında işte peygamberimiz evet ee, dedisinden etkilenmiş işte hanifler denilen bir olguya sahip kafasında ama dediğim gibi onun problemi bence daha çok manevi yönde. Yani böyle toplumsal olaylar da belki olabilir yani bir yorum bir yere oturur çünkü ee, yani çok doğal bir şeydir erdemleri gelişmiş olan bir insan... Yani sen nasıl toplumdaki gidişarttan rahatsız oluyorsan peygamberimiz en az benim kadar senin kadar rahatsız oluyordur ama hani bundan dolayı işte mazlumlere üye olmalıyım bundan dolayı şöyle yapmalıyım gibi bir örgütlenme içerisinde girmenin gibi bir projesi olduğunu hiç ben düşünmedim. Bu çok peygamberimizin tarzına da uyan bir şey değil. Bu e, vahiy ile gelişen bir hadise. Vahiy ile gelişen bir olay. <gülüyor> Burada şöyle bir şey var. Tabii o konu senin dediğin o gün şairler mekili olarak bir tartışma var ama ne kadar kesin bilmiyorum da yani, gelen evet. ayetler üzerinden şairler diyorlar ki ya bu bu, bu sözler bir insana ait olamaz gibi bir kelim deyinleri de var ama. Evet. Şimdi gelelim bu haniflik meselesine gelelim. Şimdi Mekke'de Hanifler deyince, Mekke'de Hanifler deyince ee, Akla gelen böyle birkaç tane isim var. Mesela bunlardan bir tanesi Varaka bin Neffen. Nereden hatırlarsınız bunu? E, Hatice Hazreti Hatice'nin teyzesinin oğlu mu? Öyle çok yakın bir akrabası. Ama asıl hadise şu. İkra, yani Alak suresi geldiği zaman Hazreti Hatice'ye ne olduğunu anlamak için Varaka bin e gidiyor. Varaka bin Nefhel, Hanif olarak başlıyor ama meselesini Hristiyanlık olarak bitirdiği söyleniyor. Yani Hristiyanlıkta karar kılmış. Ee, ya da İsevilik'te, şimdi o dönemde ne kadar Hristiyanlık, ne... daha çok Hristiyanlıktır diye düşünüyorum ama daha çok. Ya yani Zaten şu anki Hristiyanlar kendini iyisiyeli olarak tanıtsalar daha iyi olur ama işte tarafında bir Hristiyanlık var. Evet. Başka birisi daha Abdullah bin Cahş Hristiyan olmayı tercih etmiş. Osman bin Hüveyriz o da Hristiyan olmayı tercih etmiş. Zeyd bin Amr bin Nufel denilen bir adam var. Bu Haniflerin ee, nasıl söyleyeyim en açık sözlüsü. Şu Toplum karşısında ee, ...kendi görüşlerini dile getirmekten, onları eleştirmekten sakınmayan. Gençliliğinde de böyle, yaşlılığında da böyle. Ve Hristiyan olmuyor, Yahudi de olmuyor. Hazreti İbrahim'in dini diye bir şey oluşturmuş kafasında ve onu arıyor. Onu aramak için insanlarla konuşuyor. İşte bununla ilgili ziyaretler yapıyor. Şam'a gidiyor, Yemen'e gidiyor. Adam... Haniflik denilen bir haniflik denilen dini arıyor. Ee, ona hikayesini anlatan bazı rivayetler var. Burada geçiyor. Onu bir okuyacağım. Birkaç tane. Kim aktarıyor bunu? Bunu İbn Hişam aktarıyor. Bir bayram günü Kureyş bir putun etrafında toplandı. Onlar bu puta karşı tazinde bulunuyor, ona secde ediyor, onun yanında inzivaya çekiliyorlardı. Bu onlar için bir bayram olup bu bayramı yılda bir gün kutluyorlardı. Aralarından dört kişi gizlice ayrıldı. Bunlardan biri diğerlerine şöyle dedi. Birbirimize sadık kalalım ve birbirimize ele vermeyelim. Bunun üzerine diğerleri peki dedi. Biri de vallahi şunu biliniz ki kavmimiz doğru yolda değildir. Onlar ataları İbrahim'in dinini tahrif etti. Zira İbrahim dininde etrafında tavaf ettiğimiz bir put yoktur. Çünkü o put ne işitir, ne görür, ne bir fayda sağlayabilir, ne de bir zarar verebilir. Ey arkadaşlar kendiniz için bir din arayın. Zira sizler hak yolda değilsiniz. Bu sebeple İbrahim'in dini olan Hanif dinini bulabil bulabilmek için farklı beldelere dağılınız dedi. Yani Haniflik dinini araştırıyorlar. Şimdi bizim kendi geleneğimizde biz de biz de. klasik gelenekten farklı olarak klasik gelenekte şöyle geçiyor. Peygamber namaz kılmayı Cebrail ona öğretti. Abdest almayı Cebrail ona öğretti. Falan falan filan. Fakat ee, buna benzer o kadar çok rivayet var ki bu rivayetleri alt alta topladığımızda aslında bize şu mesajı veriyor. Mekke toplumunun haliflikle olan bağlantısı ritüeller belki kaybolmuş ama ruh olarak bir bağlantı devam ediyor. Yani insanlar namaz dediğin zaman zekat dediğin zaman bir şey söyleyecektim de, yani. Şimdi tamamlayayım. Namaz dediğin zaman, zekat dediğin zaman, oruç dediğin zaman, secde dediğin zaman bunların hepsi bir yere oturuyor. Ya secde nedir, namaz da nedir bilmiyorlar. Aslında bizim karşımızda şöyle bir toplum var. Mekke namaz kılması gerektiğini biliyor ama namaz kılmıyor. Zekat vermesi gerektiğini biliyor. Malı temiz çünkü Kabe kanusunda hassasiyetini az önce dile getirdik. Ama zekatı vermiyor ya da bu konuda hile yapıyor. Şurada şöyle bir şey var abi. Yalnız burada bir şart koyacağım da bak. <gülüyor> Tam tersini düşünüyorum ben bu noktada. <gülüyor> Tam tersi o topluluk namaz kılıyor. Ki yani inen ayetlerde de bunu gösteriyor. <gülüyor> yazıklar olsun namaz kılıyor. Yok bir sadece secde var o zaman. Yani, yazıklar olsun namaz kılanlara ifadesi geçtiği zaman elbette o zaman o topluluk bir namaz kılıyor. Ama o duygu ve iman dediğimiz unsur yok bence. Esasında peygamber de ya hanifler zaten namaz kılıyorlar. Ben bunu birçok e, kitapta görmüşüm zaten. Cuma toplantısından tut e, namaz ritüeline kadar oruç vesaire bütün bu unsurlar eda ediliyor. Ama Laca kaybolmuş bir ruh var işin içerisinde. Hanifler ve haniflermemişlikler değil ki o zaman o yaptığıyla namaz kılmıyor mu? Kılıyorlar. Ay şimdi şey ama e, şu var. Burada kaybolan esasında ritüelin kendisi değil. O secde etme mevzusunu zaten biliyorlar. Ama o secdenin manasını bilmiyor. Benim düşüncem de bu. Yani şöyle anlamak gerekiyor. Ee, peygamberimiz diyor ki namaz seni kötülüklerden alık koymuyorsa namaz değildir. Hı hı. Ya da işte Ereytel diye bildiğimiz okuduğumuz sure. Hı hı. Yani namazı kılıyorsam, bu namazın gerekli olan bazı şeyler var. Evet. Yani bir yandan namaz kılıyor, bir yandan bunları yapıyorsan ya da yapmıyorsan vay namaz kılanların haliyle. Eksik olan ahlakı tamamlama meselesi var ya, evet. eksik olan ahlakı tamamlama meselesi Yani bu anlamda bir yere oturabilir. E, fakat namaz dediğimiz hadise, secde dediğimiz hadise e, Hristiyanlarda da oturmuş bir şey. Şimdi Hristiyanlığın iki yorumu var. Çok böyle kaba çizgilerle ayırdığımızda. Avrupa coğrafyasındaki, yani Kudüs ve Avrupa'daki, Kudüs-Avrupa e, istikametinde gelişen Hristiyanlık ritüelleriyle e, Kudüs-Etopya arasında gelişen Hristiyanlık arasındaki ritüeller birbirinden çok farklı. Doğru Hristiyanlar ve Otor Hristiyanlar denilebilir. Gibi denilebilir, evet. E, bir yerde okumuştum, şu anda kaynağı hatırlamıyorum ama mesela Hazreti İsa'nın bir dönem Etopya Dağlarında saklandığı, maklandığı ile ilgili evet. bir takım şeyler var. Hatta Atlas dergisi gitti e, orada işte milattan önce kaç bin yıl önceki bir kiliseyi çıkardı. İzin verebilir miyim burada? İzin verir Milat. Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Milat mı? Bir türlü ne? National coğrafya atlası Büyük ihtimalle o onlar onu yaptı. Ebreği Ebre evet. kabeye getiren sebep de zaten bir kilise anlayıştır. Hmm. Ebreği kabeye okuyor. Tabi kabe zaten kilise yapıyor, yapıyor katedral, katedral yapıyor. yapıyor. Kilise anlayış, evet, katedral yapıyor. Yani Etiyopya'daki e, mesela şeylerde giden arkadaşlarım anlatıyor. E, yani böyle oturmak, işte biz filmlere bakın, işte kilisedeler ne vardır? Oturaklar vardır. Etopya'daki, Afrika'daki kiliselerde oturak yeri yok. Secde edeceksin. Hı. Öyle yani. Ama öyle çıkan gelenek Hristiyanlık yorumu anlamında daha çok Erhan'ın dediği gibi daha çok Batı ya da Katolik. Nisa Zeynep'i zaten. Var. Öyle bir da var. O yani Peygamberimizin resmini çizsek biz herhalde <gülüyor> o doğal <gülüyor> bir şey. şey diyeyim, Roma Hristiyanlık kabul ettikten sonra Doğu Hristiyanları ...çok büyük bir şekilde katliama gelişiyor Doğu Hristiyanlarından karşı. O tam işte 4. yüzyıllarda o 4. Tam işte romanın Hristiyanlığı resminin kabul ettiği sürede işte. Doğu Hristiyanlar mesela buna karşı çıkıyor. Ya da işte asıl Hristiyanlar, Hz. İsa'nın orijinal metni ya da şeyine sahip olan insanlar işte. Yani resmi evet. şeyine oturup bu hiçbir şey. Aradan kaldırıyorlar Halil'i. Yani o kadar ayrıntısını bilmiyorum. E, çünkü kaynağı da hatırlamıyorum. Ama Ettopya'daki e, Hristiyanlık pratiği batıdakinden çok çok daha farklı. E, dolayısıyla Araplar, yani böyle öyle bir noktada ki, e, yani Hristiyanlığı oradan da biliyor olabilirler, buradan da biliyor olabilirler. Yani şunu demek istiyorum, secde, nereye geldik bu konuda? Namaz gibi pratikler, oruç gibi pratikler... E, ...coğrafyada bilinen şeyler. Sadece Araplara da biliyor değil. Yani bunu İristiyan'ı da biliyor, Yahudisi de biliyor. Artık, Etiyopya dediğimiz yer zaten İskâf-ı Yani evet, Kral Mecaşim'in ülkesi aslında olmak için. Hani cenaze diye, namazındaki Etiyopya'yı şöylesin. Cenaze namazındaki uygulanan bütün unsurlar, haliflikte uygulanan bütün unsurlar, İslam'da da uygulanan unsurlar esasında. Tabii. Ben onu da okumuştum. Yani bu kefen mevzusudur. Ondan sonra ee, o günah sahibi den karşısında Allah'tan onun için af dilemesi dua mevzusu. Yani mesela bizde biz... bir sümer geleneği vardır. Ekmek bir yere düşünce ne yaparız? Başarılı Başarılı. Başarılı. Sümer geleneği de mesela. Şaman, Şaman geleneği var de var abi. Kurban kesilir, kanını alır, tapar. O da şamanların bir geleneği. Bizde şamanlık yok demek ki. biz hiç yapmıyoruz. Ne o dinler de şamanlar. Değil mi? Yavruları <gülüyor> yani, yani, öldürdükleri dönem bu. Yani Yavruları öldürsenler, birbirlerini öldürmüşler yok. ki İspanya'da bunun en güzel örneği. Gitti mi o? Yani daha son bir kısım Bize, daha var. Yavrukiller Endülüs devletini yıktıkları zaman İspanya'da buldukları Yavudiyi sonra öldürmüşler. Öldürmekten bırakıktan sonra denizın ortasında gemiye terk etmişler. Yani ama Yavruların işleyi biraz daha var toplumda. Yani iktisadi hayatı ...şekillendirme bir noktasında nokta, var bunlar. İleride ...Yahudiler ya da İsrail ya bu ittifak halinde Müslümanlara saldırır. Evet. E, Müslüman'a da ittifak halinde. Çünkü Yahudiler büyük ihtimalle Yahudi değil. Hristiyanlar zaten Hristiyanlar, yani. seküler. Yani. Ya da Kütleç. Bu Haliflik konusunu biraz daha e, devam ettirelim. Ondan sonra zaten bir kileceğim. Ee, şey öğrenen o yüzden bu sözlerim. Cevgailer öğrendi... Bu aslında bilinen bir gelenek değil. Bilinen bir yani gelenek. Cebrail tekrar bunu öğretme şeyi yoktu gibidir. Evet. Evet. Ama klasik gelenek oradan her şeyi ile birlikte başlıyor. Cebrail'den önce Cebrail'den sonra. Yani peygamber önce namaz kılmıyordu sanki. Evet. Öyle ama öyle bir, bir, bir şey, şey yok. Ee, yani peygamber ee, namazı yani biz büyük ihtimalle işte müşrikler nasıl namaz kılmayı biliyorlarsa biz üç aşağı beş yukarı aynı şekilde kılıyoruz. Evet. Onlar da zaten Hazreti İbrahim'in geleneğini kendine nispet ettiği için eğer Hazreti İbrahim nasıl namaz kılıyorsa biz de öyle kılıyoruz, yapabiliriz. Evet. Düşünebiliriz. Ee... Kahve etrafında çıplak başıma var ya da bence abarttıklarına tanıdım ya. Vallahi ciddi yani. Yükşüsü gideceksin kardeşim abi. Ben, şey şey ben de onu düşündüm tatmin <gülüyor> <dağılır mı>? yani, <gülüyor> çıplak gezme. Mesela peygamberle, mesela peygamberimiz de Zeyd bin Amr'ın, az önceki ifadeler hatırlıyorum. Haniflerin, hani böyle işte hanifliğini arayın dediğimiz adam. Ee, peygamberle buluştuğu ile ilgili mesela bir olay var. Ee, bunu Buhari naklediyormuş. Dolayısıyla tartışmalı bir şey ama hani haniflerle olan ilişkisini deşifre etme anlamında, ortaya çıkartma anlamında bunu okuyorum. Henüz kendisine vahiy gelmeden evvel Hazreti Peygamber Beldah isimli yerde Zeyd bin Amr ile buluştu. Hazreti Peygamber'e yemek getirildi veya Hazreti Peygamber Zeyd'e yemek ikram etti fakat Zeyt yemeği reddetti. Ve sizin putlarınız adına kestiğinizden yemem. Ben sadece üzerinde Allah'ın adının anıldığını yerim dedi. Zeyd bin Amr Nüfeyl Kureyş'in putları adına kurbanlar kesmesini ayıplıyor. Bunun son derece büyük günah olduğunu belirtmek için şöyle diyordu. Koyunu yaratan, gökten onun için su indiren, yerden onun için ot bitiren Allah iken sizler onun nasıl Allah'tan başkası adına kesiyorsunuz. Şimdi bu olay olmuştur olmamıştır bilmiyoruz ama peygamberimiz bir arayış içindeyse ya nedir bu mesele dediği zaman başvuracağı insanlardan bir tanesi de bu bu olay kaç yaşlarında oluyordur belki 30'larda oluyordur belki 35'lerde oluyordur bilmiyoruz bunları. Ee, mesela bir başka olay Z bin eee Z ile olarak e, ilerlemiş yaşında yaptığı bir olay bu. Öyle geçiyor kaynaklarda. Bu da İbn Hişam'dan geliyor. Yaşı ileri zaten konuşuyor. İnsanlar artık ona alışmışlar bir şekilde. Bir şey demiyorlar. Ya şu dolayısıyla artık zaten bir şey denmez. E de şöyle haykırıyor. Ey Kureyş topluluğu! Zed bin Amr'ın canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki benden başka hiçbir hiçbiriniz İbrahim dini üzerine değilsiniz. Zed bu sözün ardından ey Allah'ım, sana hangi şekil ibadetin daha sevimli olduğunu bilseydim o şekilde ibadet ederdim. Fakat onun ne olduğunu bilmiyorum demiş ve ellerini yere koyarak secdeye kapanmıştır. Şimdi peygamberimiz bu tabloya bu sahneye dahil oldu olmadı bunu bilmiyoruz ama yani bunlar e, arayış içerisinde olan bir insanın etkileneceği cümleler olabilir. Evet. Onu demek istiyorum. Şimdi e, bu İbrahim meselesini e, Nas ebuzet şöyle ele alıyor bu e, Arap varlığını tehdit altında olarak e, altını çiziyor Arap varlığı peygamberimiz döneminde Özellikle bu tehdit daha üst boyuta çıkmıştırın altını çiziyor neden Çünkü bir yandan Bizans bir yandan salsneler e, Arap kimliğini tehdit ediyorlar hangi anlamda Söz konusu tehlikelerin en önemlisi ise bir taraftan tarıma, diğer taraftan da ticarete dayalı olan iktisadi kaynakların yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik tehlikeydi. Mekke, Medine, Taif'ten bahsediyor. Tamamı ekonomik köklere sahip bulunan kabileler arası mücadeleler, çekişmeler ve savaşlar neredeyse hayatı yok edecek hale gelmişti. Ficar savaşları olarak bunu oturtabiliriz. Ayrıca ...Arap Yarımadası'nın yabancı güçlerle... ...çepeçevre kuşatılmış olması... ...bu krizin tehlike dozunu... ...daha da arttırıyordu. Nitekim Irak bölgesinde... ...İran denetimi altındaki... ...Hire Krallığı hemen yukarısı. ...onun misyonu... ...bulunmaktaydı. Onun misyonu... ...İran ve Irak sınırlarını Arap saldırılarından... ...ve göçünden korumaktı. Suriye bölgesinde ise... ...Bizans lehine... ...benzeri bir rol üstlenen... ...Gassane Devleti vardı. Güneyde ise Yemen Habeş hakimiyetine boyun eğmişti. Yani çepeçevre kuşatılmış. Araplar çölün dışına çıkamıyorlar. Çıkmak istedikleri zaman işte denge siyasetini gözetmek zorundalar. Sürekli ilişkileri gözetmek zorundalar. Kabe yıkma ve dini dolayısıyla da ticari merkezi Mekke'den Necran'a taşımak amacıyla Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasıyla bu kuşatma ...Arap Yarımadası'nın kalbini hançirleme girişiminde bulunmuştur. Yani Arap tehdidi çok yakın... Hmm. ...Araplar kendi varlıklarının tehdit altında olduğunu çok yakından hissediyorlar. İşte Kabe'yi yıkmaya gelmek mesela. Bu tehlikelerin ortasında Arap birliğinin artık kaçınılmaz olduğu kanaati hasıl olmuştur. Senin söylediğin noktaya geliyoruz. Bey. Söz konusu birlik bir yandan içteki bu tehlikeli ekonomik şartlarda... ...hayatın devam etmesini sağlamaya yönelik olacak... ...diğer yandan da neredeyse Arap kimliğini yok eder hale gelmiş olan dış tehlikeye karşı koyacaktı. Bu yönden üstü kapalı duyarlılık toplumsal yapı içerisindeki bazı gelişmelerle birlikte kendini dışa vurdu. İlk hedefi hayata geçirme amacıyla gerçekleşen en önemli gelişme... İçinde savaşın haram sayıldığı bir takım ayların tespit edilmesi oldu. Bu bir bakıma ekonomik üretim araçaçlarının tümiyle yok olmaktan koruma yönündeki bir konsensüs. Zira bu aylarda ticaret canlanmakta, panayırlar kurulmakta ve dini törenler tertip edilmekteydi. Ancak çoğunlukla güç ve kuvveti elinde bulunduran kabilelerin menfaatleri doğrultusunda bu aylay bu aylar değiştirilmekte ya da ileri geri alınmaktaydı. Ki Kur'an daha sonra bunu yasaklamıştır. İkinci tehlike, dış, e, ikinci tehlike, dış, dış düşman tehlikesine yönelik eyleme gelince. Arap kabilelerin İran'la savaşmak için ilk defa bir araya gelmeleri ve Zikar Savaşı'nda İran'a karşı zafer elde etmeleri bunun bir göstergesidir. Tamam. Araplar, tarihini ben bunu bulamadım. Kaynaklarda geçiyor. Ama bu savaşın ne zaman olduğunun şeyini bulamadım. Fakat bu büyük ihtimalle peygamberimizin döneminde olan bir şey değil. Yani bu işte Ebrehe döneminde olan şeyler olabilir. Ya da bu Ebrehe hadisesi 50'se bilmiyorum ama yani o dönemlerde bir yerde. Ebrehe'nin gazıyla belki saldırmış olabilir. Olabilir. O da, o da olabilir. İranlarla İranlar, İranlar, Spartalılarla savaşıyordu? Yani Perslerle. Yani. Tabii. Hep yani Spartanlar. gelişim çünkü öyle. Bu da bütün Spartalılarda da yaptığın savaşlarda. Kimizi Kar Savaşı'nda Savaşı e, şimdi Hazreti Ömer dönemini biliyorsunuz. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer döneminde İran toprakları İranları nasıl gösteriyor? İran e, Sasani İmparatorluğu biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde bir anda Müslümanların eline geçiyor. O kadar kolay oluyor ki bu süreç. Yani oradayı gönderiyorsun ve Sansani İmparatorluğu İslam topraklarına katılıyor. Çünkü Sansani kendi imparatorun kendi içerisinde çok bunalımlı bir dönem bu. Hmm. Yoksa Araplar çok güçlü oldukları için değil. İranların zaafını keşfettiklerinden itibaren Zikar Savaşı ile birlikte Araplar başka şeyler de düşünmeye başlıyor. Yani Arap birliği kurulabilir mi, kurulamaz mı anlamında kafalarını bu konuda e, döndürüyor olabilirler. Çünkü Zikar savaşı hakikaten mucize savaşlardan bir tanesi. Yani Arap İran'la savaşıyor ve kaybediyor. O dönemde ama İran'da tahtlı kavgaları da vardı. İşte onu söylüyorum. Zaafı keşfediyor. Yani, yani bir açığı bulmak anlamında. Yoksa İran kolay kolay <gülüyor> zaten İran yok <gülüyor> sağ Sal <sahibi. gülüyor> Zikar Savaşı'nda İran'a karşı zafer elde etmeleri bunun bir göstergesidir Nitekim bu zaferin yankıları Arap, Arap, Arap yarım adasının her tarafına yayılmış ve Arap şiirde bu yankıları günümüze kadar muhafaza etmiştir işte bu olay dış düş düşman tehlikesine karşı birleşmenin zaruretine yönelik söz konusu gizli bir duyarlılığı vurgulamaktadır. Tehlikeler bunlar olduğuna göre bu kimselerin haniflerin yani hanifler aramakta olduğu ideolojinin şu iki hedefi gerçekleştiren bir ideoloji olması gerekiyordu. Birincisi güçlünün hakim olmasının neden olduğu iç çekişmeler ve bölünme ve parçalanmaya yol açan faktörlere karşı direnmek yani toplumun bir arada tutan bir üst kimlik. İkincisi İran ve Bizans'tan ibaret olan Arap düşmanlarında zaten başka bir ülke yok ki yani süper güç onlar o dönemde. Kendini gösteren dış tehlikeye karşı mücadele vermek. Saldırgan ve savaşçı bir din olması hasebiyle Hristiyanlığın ki o da bir ideolojidir bu hedeflerden birini yerine getirmemesi doğaldı. Yahudi din adamları Araplara karşı büyüklük taslayıp onları birer bedevi çoban gözüyle bakarken e, Yahudiliğin ve Arapların etrafına çekmesi mümkün gözükmüyordu. Yani neden Hazreti İbrahim gelinini e, arıyorlar? Cevabını aslında veriyor. Yani neden İbrahim'i dinine dönelim? Hristiyanlık var, e, Yahudilik var. Yahudiler dalga geçiyorlar. Hristiyanlık zaten çok fazla saldırgan diye e, anlatıyor yazar. Eee bunun yanı sıra Yahudilik, ırkçı ve yeni gelenlere kapıları kapalı bir dindi. İleri sürülen bu iki din ideoloji, halif olan ve kendilerini ibadete veren bu kimselerin söylemlerine, haykırışlarına yansıyan bu bilincin ya da bu gizli duyarlılığın gerçekleştirilmesi için elverişli değildi. Bundan dolayı Zeyd bin Amr, bu ideolojiyi İbrahim'in dininde bulmak için yollara düştü. Diye... Kitap devam ediyor. Arbe o zaman İslam Arapları bir araya toplanmasına da bayağı büyük bir katkı sağlamış. Bu, bu kesin. Devlet olmalarına. Bu kesin. Bütün hakim olmalarına. Hazreti evet. Ömer zamanında hemen 5-6 tane Türkiye gibi ülke elde ettiriyor. Kesin. Ee, bir toparlayayım ondan sonra tamamlayacağım. Bu son kısım şu anlamda önemli. Yani Arapların kendi içerisindeki bu tartışma eee ne zaman ortaya çıkmaya başlıyor? Ebrehe e, yani Kabe'yi yıkmak için gelme olayından sonra başlıyor. Kendilerinin tehdit altında olduklarını daha net hissediyorlar. Ve halifler denilen bir olay da var. Yani e, Yahudilikten hariç, Hristiyanlıktan hariç yeni bir çıkış yolu. Peygamberimiz tam bu dönemde geliyor. Yani gizli duyarlılık derken haniflerin 3 kişi 5 kişi olması bunu dillendirmesi sayıdan az olması önemli değil. Çünkü e, bu süreç içerisinde peygamberimizin de olması önemli. Yani hanifler bunu 200 seneden beri arasa bu başka bir şey olur. Yani topu topu 6 kişi geçmeyen 10 kişi geçmeyen bir meseleden bahsediyor olurduk. Ama peygamberimizin gelmesiyle birlikte ve Kur'an'ın da ayet olarak sürekli Hz. İbrahim'in dinine nispet etmesi Zaten Arapların da kendilerini Hazreti İbrahim'in soyundan geldiklerini kabul etmesi 3-3'ye üç çakışınca farklı bir sinerji, farklı bir enerji ortaya çıkıyor. Ee, yani Peygamberimiz 23 yıllık, 24 yıllık bir mücadele sonucunda bütün Arap coğrafyasını söylem olarak, iktidar olarak el ele alıyor. Sonrasına baktığımızda Hazreti Ömer dönemine geldiğimizde bir anca coğrafya, işte Samsari İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu İstanbul'a kadar sınırlar dayanıyor. Bir anda oluyor. Bu. Şimdi bu bir anda oluş dediğimiz şey... ...kırk yıllık, elli yıllık bir hadiseden bahsediyoruz. Yani Peygamberimizin vefatıyla... ...Hazreti Ali arasındaki döneme kadar gidiğimiz zaman... ...kırk işte yıllık, elli yıllık bir dönemde... ...sınırlar bir anda boyuta çıkıyor. Bu zaten tarih felsefesi içerisinde... İslam tarihinin felsefesi anlamında bu nasıl olduğunu sorusu zaten çok güncel bir sorudur. Yani vahiy nasıl etkiledi de böyle oldu. Yani altyapı <gülüyor> nereden geldiğini evet. Bu Bunun altyapısını söylemek anlamında o pasajları ben okudum. Yani senin dedin aynı şey dedi. <gülüyor> 50 seneyi kastede tepneviler falan da gidiyor o zaman değil mi? <gülüyor> Emevilerin başlangıcına Emevilerin ilk dönemlerine denk geliyor. Yani İstanbul'un fethi diyor. Hazreti Ali'nin vefatıyla Peygamber yani kaç o halife dönemi kaç sene 40 yıl ya da 50 yıl falan. Peygamberimizin vefatından bu sene sonra Kerbela olayı gerçekleşti. Yani Ebu hangi mı yapıyor dönem Ömer abi boyam. Hadde 2 sene yapıyor zaten. Çok sürmüyor. o vefat ediyor. Hazreti Ömer 8. Hazreti Ömer şehit ediliyor. Hazreti Ömer 8-9 sene. Hazreti Osman İki yıl belki 3 yıl falan sürüyor. <gülüyor> Hı? Nasıl? İşte, yani şey. değil, peygamber peygamberin sonra dört halife dönem sürüyor. 40 sene var mı o kadar? 30, 30 yıl yani 40 yıl, 30 yıl falan. Genel bakan mı abi internette? Yani 30 yıl 30 sene. yıl <gülüyor> abi, yani 30, 30 sene, 30 <gülüyor> sonra Kerbela olayı gerçekleşti. Doğru söylüyorsun da bilmiyoruz yani onu bilmiyorum. Evet. Evet. Yalnız Ciddi söylediği aklıma geldi şimdi. Dur tamam. dersi kapatalım. Sonra sorun <gülüyor> Ciddi